Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatü vesselamu ala seyyidil mursalin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerimiz, hakaret dersinde Allah-u Teala'nın ilim sıfatıyla ilgili İmam-ı Gazel Hazretlerinin metnine geldik. Buyuruyor ki, Rabbimizin ilim sıfatıyla ilgili, Allah-u Teala'nın ilminin her şeyi kuşatmasıyla ilgili وَنَهُو عالِمٌ بجميع المعلومات ومحيط بما اجز من خخوم الارضين الى اعلى السماوات لا يعجبه مثقال ذره في الارض ولا في السماء مبارك تبهه باياتlerden almış ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler tabii nas teşkil ediyor delil teşkil ediyor Allah hakkında konuşmak celle celaluhu Rabbimizin zatı ve sıfatları hakkında konuşmak Ancak Rabbimizin beyanlarına muhtaçtır. Rabbimiz kendi kendini tarif eder. Bu da ayetle, hadisle sabit olur. Hadislerde vahiy olduğu için Allah'tan bildiriliyor. Bunun dışında Allah Teala hakkında, e, efendim, sıfatları hakkında, isimleri hakkında hiçbir e, beyan yapılamaz. Kayıt düşülemez. Artırma, eksiltme yapılamaz. E, tabii ki isimleri 99'da sınırlı değil. Çünkü hadis-i şeriflerde çok fazla var. Ondan sonra ayet kerimelerde de 99 isimde olmayan e, adetlerde başka isim-i şerifler de var. E, bunlar manaları birbirine raci olabilir ama e, her biri tevkifidir. Tevkifi demek e, mutlaka ya bir ayetten ya bir hadis-i şeriften e, bilgi ulaşmasına bağlıdır. E, kimse ne yapamaz? E, kendi başına Allahü u Teala ne isim ne sıfat takamaz yani. mevcut olan ismlerine asfadlanan birinde bu uymadı, yakışmıyor, bilmem ne ben bunu kabul etmiyorum deme hakkına sahip değildir. Ee, Rabbimizden başka Rabbimizi tanıyan yoktur. سُبْحَانَهُ مَا Kendisinden başka kendisini, kimsenin bilemeyeceği zatı tesbih ederiz. Ee, tesbihatta geçer. Bu da bu manaya geliyor. Şimdi allah Teala'nın İlim sıfatı hakkında Rabbimizi tarif ederken tabi böyle madde olarak şey, ilim sıfatı falan diye şey yapmamış. Şehirler böyle bazı kere kendileri bir başlık atmışlar ama Muhammed Hazretleri ibare şeklinde düz devam ediyor yani böyle ilim sıfatına gelince falan diye bir başlık atmıyor ama o zaten anlaşıyor manadan. Geçen derse kudretini anlatmıştık, iradesini anlatmıştık. Ondan sonra gücünün taluk ettiği alanlar efendim mahlukat makdurat e, bunlardan bahsetmiştik şimdi de bu rüven ne o şüphesiz Allah Teala alimun bilicidir e, neb cemiyet malumat bütün malumatı yani malumat bilinecek şeyler Türkçeleşmiş artık diyorsun ki çok malumatı var adamın falan diyorsun yani bildiği şeyler çok manasına geliyor malumat fakat Allah-u Teala bütün malumatı, şimdi Allah-u Teala'dan başka bütün malumatı bilen hiç kimse olamaz. Herkesin ilmi noksan kalır, ihata edemez. Zaten ayet-i kerimde estağfirullah, وَلَا يُحَيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءٌ Ayet-i Kürsi'de allah Teala'nın bildiklerinden hiçbir şeyi Kavrayamazlar, kuşatamazlar. Hiçbir şeyi yani bir şeyin her yönünü. Geçen sohbette dedim yani. Bir adamı bilirsin ama o adamın içinde bulunan bütün cüzleri bilemezsin. Yani bir insanda ne kadar cüz var? Binlerce, on binlerce, yüz binlerce işte hücreler var diyelim içine. Işte. Sen adamı biliyorum diyorsun. Bildiğin adamın bile içindeki efendim ne damarındakileri biliyorsun ne midesindekileri biliyorsun ne beynindekileri biliyorsun yani. Ne biliyorsun o zaman? Adamı, Bu adamı ben biliyorum. Adamın nesini biliyorsun? Demek ki e, bir şeyi bilsen bile o şeyi kavrayamıyorsun. Kuşatır şekilde her yönüyle bilemiyorsun. Yani, sineği bile bilemezsin sinekteki cüzleri yani. karıncadaki ne kadar cüzlerden karıncadaki canlılığı bile bilemezsin. canlılığın sebeplerini bile bilemezsin. Onun için e, Allah Teala'nın bildiklerinden e, hiçbir şeyi kavrayamazlar. Tek bir şeyi bile kavrayamaz. Allah Teala'nın bildiklerini konuşmuyoruz. Bildiklerinden sayısızınızı bir şeyi bile kavrayamaz. Bir şeyi bilir diye gösterir ama onu da kavrayamaz. Neden? E bir şeyin içinde bir Milyonlarca, milyarlarca cüz'ü var. İlla bir maşa. Ancak Allah'ın dilediği müstesna. Yani Mevla ne kadar dilerse e, sana bildirmeyi sana o kadar bildirir. Kendini bile bilemezsin. Efendim e, çocuğunu bilemezsin. Efendim aklın, aklındakileri bilemezsin, kalbindekileri bilemezsin, bir şey bilemezsin. Ancak allah Teala neyi bildirmek dilerse o kadar bilebilirler. Ancak allah Teala bütün malumatı biliyor. İnsanlar, cinler, melekler Allah-u Teala'nın bildirmeyi dilediği kadar bilebiliyor. Ne buyuruyor? Ve ahata bimâledeyim ve ahsâkülleşin adedâ. Ve ahata bimâledeyim yani peygamberlerin nezdinde olanları Peygamberler 224 bin Peygamberler Salavatullah yani onlara indirdiği vahiyler, gönderdiği işte ilimler, onların bütün yaptıkları tebliğler, davetler ve hepsini kuşatmış. Ahsa külle şeyin Allah Teala her şeyi saymış. Ahsa saymış her şeyi. Her şeyi ne demek biliyor musun? Adet ya sayı bakımından bak. Adetle saymış. Bir insanın e, senin benim hepimizde mevcut. Yani damarları, kılcal damarları, incecik damarları, artık iğne bile girmeyen işte benim e, ne diyorsun efendim da şurada burada e, iğneyle beraber giriyorlar işte damarlara ya stent takıyorlar falan. O kalın damarlara giriyorlar. Vücutta öyle damarlar var yani incelikten. Hiç kimse içine giremez. Hemen kanar patlar. Onların da yani işte insanın içindeki damarları işte birbirine ekleseler böyle dünyanın etrafını kaç kere döner diye kastelerde resmiyle beraber haberlerini okumuştum. Görmüştüm çok sene evvel. Yani bir insan içindeki damarlar dünyayı kaç kere dönüyor birbirine efendim ekleyerek e, hepsine ayırıyorsun tek tek tek sonra onu ona ekle onu ona ekle kim ekleyecek onu da zaten o da misal yani ama şu anda bunu e, efendim e, insan e, anatomisiyle e, vücuduyla bedeniyle ilgilenen e, teşrih e, uleması e, bunu söylüyorlar dolayısıyla Her şeyi adetle saydı Allah diyor Kur'an-ı Kerim'de. Adetle saydı. Bir insanın içindeki işte benim damarlar, sinirler, cüzler, hücreler diyorsun işte benim en küçük parçasına kadar bunun bile adedini bilemiyoruz. Bir insan var bu kadar milyarlarca. Bunun bile geçmişi var efendim. 7 milyar üstünde var, 70 milyar altında var diyelim. Aşağı yukarı konuşuyoruz. Bunların bile adetini biliyor muyuz? Bak bilemiyoruz. Şu anda dünya üzerinde nüfus tespitini bilemiyorsun. İstanbul'da adresi 15 milyon öbürü 20 milyon. Yani İstanbul'daki kelle sayısını, insan sayısını bile bilemiyorsun. Bak. Koca devlet oluyorsun. Yine orada sayıma girmeyen olursa bilemiyorsun. Şurada. Herkes ortada yani. Adam geziyor kimliği var. Orada bile kaçak var yani. <gülüyor> Ki bu kadar araştırmalara rağmen sayı çıkmıyor. Ondan sonra dünyada bütün kavimleri tespit etsen sayılan asla tespit edemezsin. Kavimlerin sayısını bile tespit edemezsin. Bırak neferlerini fertlenin. Çünkü ne buyuruyor? La alemuhum illallah diyor Kur'an. Peygamberler sayıyor. Nice kavimleri helak ettik yani haritadan sildik. eserlerinde bırakmadık. Yeni dibine geçirdik diyor. Orada sarıyor işte Nuh kavminden Muhammed Aleyhisselam kavminden ise. Işte, Hud kavminden, Salih Aleyhisselam kavminden diyelim. Ondan sonra arada diyor ve kurûnen beynedelke kesîrâ da var. Öyle asırlar ahalîlisi var ki çok çok diyor. Öbür ayet kerbesinde vellezîne ceâvî min bâdîm la yâlemûm illallah onların ardından da gelenler var diyor. İşte o helak oluan kavimlerin arkasından Onlar Allah'tan başka kimse bilemez diyor. Yani kaç binlerce işte efendim e, toplanmış milletler e, helak olmuşlar gitmişler. E şimdi sen onu sayıma sokamazsın ki. Eseri bile yok. Şimdi görmüyor musunuz? Kazıyorlar bir ne bir kazıyorlar. Aa dört bin sene gibi bir mevne çıktı, beş bin sene gibi bir mevne çıktı. Ya burada çok büyük bir efendim şehir varmış yani diyorlar. Ondan sonra gidiyorlar gidiyorlar, gidiyorlar şeylerin atlarından. İşte şimdi Nevşehir tarafı Nevşehir tarafında çıktı. Orada burada çıkıyor işte. Harran'da falan. Ondan sonra diyor altta u altta ne şehirler çıktı ya diyorlar. Yollar, şeyler şehrin altında hiç görünmüyor. O zaman diyorlar ki burada demek ne büyük bir yerleşim varmış. Kaç bin sene evvel burada bu kadar yerleşim varmış öyle. Neden bilirsin burada ne kadar adam yaşamış? Yani ben diyor her şeyin diyor adedini saydım diyor. Size bildirdiğim kadar bir şey bilebilirsiniz diyor. Ondan sonra ee, bir de bilemeyeceğimizi de beyan ediyor. Yani çoğunu da ortadan kaldırdım. Ona da bilemezsiniz. Allah'tan başkası bilemez diyor. Yani peygamberlerin bile bilemediğini söylüyor. E, bildirmeden peygamber de bilemez ki. Melekler de bilemez ki. Kimse kendi kafasından neyi bilebilir? Onun için Allahü Teala ne buyuruyor? اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْنْ اِلْمَا Talak suresinde her şeyi ilim cihetinden, bilgi cihetinden kaplamıştır, kavramıştır, kuşatmıştır. Kavramak ne demek? Böyle bir adama sarılırken hafif arkadan boşluk kurarsan ellerini birbirine birleştirmesen kavramış olmuyorsun. Ne zaman böyle ellerini birleştirirsen falan adamı kavramış oluyorsun. Allah-u Teala'nın ilmi de mevcudat, mahlukat, yaratılmışların hepsini Kavramıştır diyor. Kavramış ne demek? Dışarıda bir şey kalmıyor. İlminin haricinde bir şey kalmıyor. E zaten ne bu buyur? Tebarek eder. Yaratan bilmez mi diyor. Şimdi ne demek? E, o yaratmadan bir şey yaratılamıyor. Yaratılamıyor yani. Varlık alemine çıkamıyor. Mevcut olamıyor yani. E işte, o yaratmadan hiçbir şey yaratılamıyorsa o, o yaratıyorsa her şeyi var ediyorsa, yoktan var ediyorsa bunun sayısını bilmesinden daha doğal ne olabilir? Sen bir şey imal ediyorsun, ürün üretiyorsun. E şimdi sen kendi makinanda, kendi efendim, dükkanında, tezgahında ürettiğin şey kaç tane ürettiğini bilmez misin? Ben bilebilir miyim? Bilemem. Adam devlete bile vergi kaçırayım diye orada bilmem ne bir sistem geliştiriyor. Ürettiğini 300 gösteriyor, aradan bir 300 de efendim, e, yalan yere ihraç işte, e, çıkartıyor, satıyor elden. Şeye sokmuyor onu mesela. Bece bece, hileli oyunlar var biliyorsun. Adam bilgisayar makine bile e, şey diyorsun, düzenek kuruyorsun, adam düzenek bir oyun çekiyor. Ondan sonra düzenek 300 gösteriyor, halbuki 600 çıktı mesela. Yani bizim millette böyle hileli işler çok. İslamiyet zayıf olduğu için ne Allah'tan korkar ne kuldan korkar. Patrona da bunu yapabilir. Hariciden onlar bakarlar ha 500 tane tamam. 500'ün karşılığı nerede? 500'ün karşılığı burada. Aradan bir 500 de kendileri satmış. attan hiç sisteme girmez. <gülüyor> yani şimdi kendi dükkanından bile senden kaçırsa adam haberin yok. Tezgah kurmuşsun oraya. Köyü açıyorsun. E ben evde rahat yatarım arkadaş. Beni kimse kandıramaz. Niye kandıramaz? E çünkü orada giren belli çıkan belli. Sen öyle zannet. Ne adamları soydular öyle. Ne müesseseleri batırdılar. Muhasebe şeyleriyle. Hele bir bilgisayarlar çıktıktan sonra bakkal defteriyle hesap tutulur mu? Adam ortadan bir sıfırlar. Bütün işi götürür sen. Anlayana kadar canı çıkar. Zaman battığı zaman anlarsın niye batmışım. Her kaçak var. E nasıl kaçak var her şeyi sen? Diyordun ki ben kavramışım sistemi. Sen öyle zannet. O hilerin sonu yok. Millette ile çok. E şimdi yaratan bilmez mi diyor. E Allah-u Teala ben yaratmadan hiçbir şey var olamaz buyuruyor. E hiçbir şey var olamazsa o zaman her şeyi tabii bilir. Ama sen kendin yaratmadığın için, kendin üretmediğin için, sebeplerle iş yaptığın için devamlı kandırılırsın. Kendi dükkanının içindekinin hesabını sayamıyorsun ya. Sayım yapıyorsun eksik çıkıyor. Sayım yapıyorsun bilmem fazla. Ne biçim iş arkadaş diyorsun ya bu dükkanda bu mal belli. Ne oldu buna şimdi? Onun için Mevla yarattığı için bilmesinden daha e, anlaması kolay anlaşılması kolay bir şey yok yani. Ne, ne var yani? Niye bilmeyecek? O yaratmadan olmuyor çünkü. Ama o e, geri kalan hiç kimse yaratamadığı için herkesin efendim en iyi bildiği şeye bile e, hesap karışıyor. Hocam öyle latif, en gizli şeylere ilmi ulaşmış, el-kabir, her şeyden haberdar, görünen yönü var, görünmeyen yönü var. Her işin zahiri var, batırı var. Bir adamı sapasağlam görüyorsun, içi kanser. Bir adamın dışı hasta görüyorsun böyle şey gibi, içi sağlam. Bak üstünde bu 10 sene daha yaşamaz Ondan sonra elli sene daha yaşıyor. Öbür cüzün vay anası ne kuvvetli ne sağlıklı adam. Küt krizden geliyor. Yani Mevla işin iç yüzünü de biliyor, dış yüzünü de biliyor. Zahirini de biliyor, batının da biliyor. E neden? Hepsini o yaratıyor. Onun için allah Teala her şeyi bilir. Derken buna delil lazım. ya Yarat Yaratanın olması. İşte Aziz Bayındır'ın gibilerin içine düştüğü büyük çelişki buradan çıkıyor. Şimdi her şeyi Allah yaratıyor mu sorsan ona? Köyat da hoca fetva hocası zannediyor yani Her şeyi kim yaratıyor? Değil? Allah yaratıyor. E Allah yaratıyor demezse kafir olur. Allah'tan başka yaratan var dersek şirk koşmuş olur. Bu kabak gibi herkesin bildiği bir şey. Allah yaratıyor. Ondan sonra soruyor ki beni kimle evleneceğimi Allah bilir mi hocam? Ne bilsin evladım diyor. E şimdi bunu yaratacak Allah. Yaratan Allah. Nasıl bilmeyecek o zaman? Ne yaratacağını, o zaman senden benden ne fark var? Ben yarın nereye gideceğimi bilmiyorum. Hesap yapıyorum, kızıma gideceğim, kar yağıyor, yol tıkanıyor, oğluma gidiyorum. Bu benim için mümkün, devamlı hesaplarımız şaşıyor yani. Kararlar veriyoruz, biletler alıyoruz, bir telefon geliyor, bir olay değişti. Hadi bileti bile yakıyoruz, e, engel çıkıyor. E, şimdi allah Teala ne yapacağını bilmeyecek. Ben de o zaman ne yapacağıma bir karar veriyorum. Bilgim şaşıyor. E allah Teala ilmi şaşar mı? E şaşmaz. Çünkü o yaratacak ya, o zaman ne yaratacağını bilmeden mi yaratacak? E bu kadar saçma bir şey olabilir Hem Allah yaratıyor diyor, ondan sonra da ne bilsin diyor. ya e bu adamlar ilahiyatta şu anda ders okutuyor çoluğa çocuğa. Bunu affedersiniz, bir papaz bu çelişkiye düşmez. Bir haham, Yahudi hahamı bu çelişkiye düşmez. Yani Allah hakkında yani bu çelişkiye düşmez. Ataboy Peygamber de şaşırdı, bir kitapta şaşırdı, birer şaşırmış, dinini bozmuş ama ya Allah yaratan Allahsa o bilir yani der yani bu kadar bir. Yani bu çocukları papazlar ders verse, gidip Allah seni kimle evleneceğini bilmez diye bir şey demez ya. Misal veriyorum misal Allah muhafaza etsin papazların, kahramanların çocuklarımızı okutmasından. Onu konuşmuyoruz yani. Ekime teslim ettik kuzuları. İtikad böyle bir şey ehl-i sünnet itikadı. Ne ehl-i sünneti ya? Ehl-i İslam itikadı bunun. Bunun ehl-i sünnetliği de olmaz. Ya bu kafada olan 72 fırkada yeri yok. Batıl fırkalarda bile yeri yok. Öyle bir şeyler uydurdular ki 72 batıl fırkada, sapık fırkada madde bulamıyorsun yani bunu nereye sokayım derken. Bakıyorsun onu mutezileden almış, onu cebriyeden, onu kaderin, onu müşebbeye, onu mücesime 72'den bir halta yapmış... Allah Allah, İslamoğlu'nun babası rahmetullahi aleyh, Ahmet Efendi hocamız kabr nur olsun, öyle dedi bana telefonda ya. Bu dedi, Mu'tezile'den biraz aldı, Şia'dan biraz aldı, Caferiye'den biraz aldı, Vehhabiye'den biraz aldı. Bir karıştırdı işi dedi, ben bunu okuttum ettim, tamam eli sünnetti bu çocuk dedi, nasıl işti dedi, Muzer'a gitti, İran'a gitti, bir ne dedi, bir karıştırdı dedi. Yani ne kadar yaşlı başlama ne kadar akıllı zeki bir hocaydı. Yani hafızası tam yerindeydi. Nasıl çözmüş olayı? Ya dedi bir mezheple diyemiyorsun dedi yani. Hani desen ki çıktı gitti. E diyemiyorum ki dedi. Karıştırdı dedi hepsinden. Şimdi hepsinden bir çorba yapınca şu mezheptensin de desen onda da yakıştıramıyor kendine. Ben o mezhepten değilim çünkü onun da öyle görüşü var benim öyle görüşüm var. Yani ne olacak o zaman? E sen hangi mezheptensin? Ben falan. Nasıl oluyor öyle? Ben çıkarttım bu şeyi. Yani kurucu olmak istiyor anladın mı? Bir fırka kurmuş olmak için. İşte öbür türlü. Halbuki bir şey kuracak kadar ilmi yok. İlla birilerinden topladı. Ama her şeyde birine uyarsa şundansın denir. Onu da dedirtmemek için kendisine. Efendim e, bu hususta onda, onda, ondan falan yok. o bana benzemiş. Az daha diyecek ki mutezile yokken ben vardım diyecek yani. 1300 senelik mutezile tarihinde, 1300 senelik Şia tarihinde adam diyecek ki onlar yokken ben vardım ya. O, o buna bakarsan reenkarnasyona da bunlar inandığı için Adem Aleyhisselam'dan evvel de vardım diyebilir. Nerede duracaksın abi freni patlamışım ben nerede durdurayım yani. Onun için biz Allah'ın dininden ayetleri Bak teminden beri kaç tane ayet okudum. Bir derse başlıyoruz 5-6 tane ayet en azına gidiyor. Ayetsiz Allah tanınır mı ya? Allah'tan bahsediyoruz burada Celle Celaluhu. Senin babandan bahsetmiyoruz kardeşim. Kainatı yaratan yüce Rabbimizin sıfatını konuşuyoruz. İlim sıfatını konuşuyoruz. Ayetsiz adetsiz konuşulabilir mi? Şey mevcuta derler. Mevcut var olana derler. Ha tabikül küllü şeyin her mevcutu her var olanı kuşatmıştır diyor. İlmen ilim bakımından. Vallahi bikül şeyin alim. Allah her şeyi Hakkıyla bilendir. Bak alim ziyade bilendir. Bir külü şey ne demek? Her mevcudu. E bunlar hepsi ayet. sen Daha nasıl diyorsun ki onu nasıl bilsin? Bunu nereden bilsin? allah Teala'nın bir şey hakkında bunu bilmez diyen ulemanın cumhurunun ittifakıyla dört mezhebin fıkıhta Matur-i akaid'de, Selef uleması ilk üç asır matur evvel olan sahabe ve tabi'nin Bütün hepsinden bir fert müstesna olmaksızın, bir ihtilaf vuku bulmaksızın bütün ülema ittifak etti ki allah Teala cüziyatı, tafsilatı bilmez diyenler kafirdir. Cüziyat ne demek? Allah beni bilir ama benim içimde ne var, bağırsamda ne var, damarımda ne var, sinirimde ne var, bilmem önümde ne var, arkamda ne var? Böyle ufak işlerle uğraşma falan. Bunları bilmez diyen kafirdir. Çünkü bir şeyin demek her mevcut olan demektir. Benim içimdeki her zerre, her cüz, her hücre mevcutsa, Allah da bir şeyin her mevcutu alimse Kur'an'dan göre, bir şeyin ilma her şeyi ilimle kuşatmışsa tane konuşursun. Onun için e, ayet-i kerimede zaten bir şey. Birçok ayetlerde bu söylüyor. Ayet-el Kürsü'de de söylüyor. E, melekler hakkında da söylüyor. Önlerindekini bilir. Artlarındakini bilir, geleceklerini bilir, geçmişlerini bilir, olmuşlarını bilir, olacaklarını bilir. Birçok ayet-i kerime bunu söylüyor. Niye bu kadar tahsilatlı söylüyor? <gülüyor> Yerin karanlıklarına atılan her bir tohumun tanesine kadar. <gülüyor> Yaş kuru ne varsa. Yaş kuru ne demek? Yaş kuru demek haricinde bir şey yok yani. Ya yaştır ya kurudur yani. Her şey demek. İn kitabı mübinn. Bilmekle de kalmamış kitabı mübinnde Levi mahfuzda zapt etmiş, yazıya dökmüş sayıyı sınırını koymuştur diyor. Ondan sonra İnna kürleşin kalak Her şeyi kaderle yarattık. Yani kader ne demek? Ölç, ölçmek, biçmek. Bu neyi gerektirir? Ezeli ilmi gerektirir. İlimsiz, bilgisiz e, takdir belirleyebilir misin? Ölçü ayarlayabilir misin? Ben her şeyi ölçülü yarattım diyor Çünkü neden? Öncesinde ezeli bir ilmim var. O ilmime göre zaten her şeyi olmadan evvel bildiğim için onun miktarı belirli diyor. Daha ayet-i kerimeleri çoğaltabiliriz. وَا تَسْكُتُوا بِوَرَكَةٍ اِلّٰي عَلَمُهَا Bir yaprak bile düşmez ki Allah onu bilmesin. Mutlaka her yaprağın düşmesini bilir buyurur. وَنَا <gülüyor> اَكْرَوْا بِلَيْمِ الْحَبْلِ الْوَرِيدِ Allah katı خلقkni lisam, annal ma tusfisu bi nafsihi. İnsanı biz yarattık, nefsinin ona vesvese verdiğini biliriz buyru. Nefsinin vesvesesini sesi bile çıkmaz. Bir adam burada oturur hindi gibi, kurar kaldırır. Yanındaki adam onun ne düşündüğünü, planını bilemez. Ben onun nefsinin vesvesesini de bilirim diyor. Biz ona şah damarından daha yakınız bunlar bu sıfatlara sahip olduğunu beyan eden ayet kelimelere inanan bir Müslüman nasıl Allah be, be, şunu bilmez bunu bilmez neyi bilmez ya haşa 13 imansızlara şey mi ya kardeşim adam çoluğa çocuğa Allah hakkında ders okuyacak ilmi kelam dersi verecek itikat dersi verecek ondan diploma almayan mektepten ilahiyattan mezun olamayacak imam hatipten ondan sonra o da imam da olamaz müftü de olamaz Memleketteki sistem bu değil mi? İmam-ı Azam gelse diploması yoksa imam etmezler. E peki bunlar, bu çoluk çocuk da böyle okuyor. Bunlar hepsi böyle mi? Hepsi böyle değil. Hepsi böyle değil ama... Ya seninki ne çatarsa? E böyle de var yani. Çok bol miktarda, müptezel miktarda var. Mebzul yani miktarda diyelim. Aynı kökten geliyor. Bezeli bak. Bol yani. E var yani bu iş. Adama de... Dedi ki senin damarlarını tıkanmış. Hoca hemen ameliyat olman lazım kalp damarın seni. Gitti hastaneye perşembe günü, cuma bypass oldu. E dedim şimdi doktor bey dedim risk var mı dedim bunda. Bypass şey ciddi bir şey yani 2006'da. Bu da dedim risk var mı dedi. Dünya çapında yüzde üç dedi risk dedi. Bizim hastanede dedi yani bizim doktorlar ekibinde yüzde bir dedi. Aaa falan. Neyse bizim hanım da üzüldü falan. Ama dedi görüyor musun risk varmış dedi. Peki yüzde bir riskten ne olur ne olmaz dedi. Doktorundan siniri bozuldu. Adam sadece pırat sekebi doğruya çıkarıyor. Günde kaç tane adam senle mi uğraşacak? Risk var mı yok mu? İstihare yap o zaman. Tamam tıkanmış diyor adam sana doktor ne yapsın? E dedi ki risk yüzde bir. Dedi yüzde bir ama ne olacak dedi. Yüzde bir ama dedi. Tabi dedi adam daha da sinirimizi bozmak için yani. Sağ olsun Allah işin az kesin adamı ama. Benim ekipteymiş o ameliyat ekibinde. Dedi ki yüzde bir ama dedi risk dedi. Sana çatarsa dedi yüzde yüz oluyor dedi tabi dedi falan. Hepten aa öldüm falan diyeceğiz yani bağıracağız. Sinirimizi bozdu ya. Ben dedim yok abi dedim ben hastaneden çıkmıyorum dedim. Yarın cuma çek dedim mübarek günde gidelim şehit oluruz dedim. 13'ün dedim çıkmadan olalım dedim. Çıkmadan oldum yani. Bütün dünyaya ayağa kalktı böyle paypas olunur mu kırk yaşında ya? Bir dur bakalım bir inceleyelim falan. Yok dedi tamam dedi. Efendim seni aradım. Ol dedi tamam dedi. Daha ne yapacağım istihara istişare. <gülüyor> yani risk yüzde bir. Ama sana çatarsa yüzde yüz oluyor yani. Senin çocuğuna çatarsa bir tane bir değerli zındık bir zehirlendin gitti. Bütün erişte itikadında gitti. imanında gitti. Şu anda nice insanlar Benim imanıma şüphe soktular, benim Allah hakkında itikadımı bozdular. Ateist oldum, deist oldum. Kimi diyebiliyor, kimi diyemiyor. İçlerinde bunalım yaşıyorlar. Bütün bunlar, bu ilahiyatçı, bazı akademisyenleri efendim sunumları işte hukuku, milleti kafasını karıştıracak Allah hakkında, sıfatlar hakkında, isimler hakkında, ahiret hakkında, insanın yaratılış yaratması hakkında milleti ifsat etme. Allah'ın ilmi hakkında. Bak adam ne diyor? Ne bilsin senin kimle evleneceğini? Diyorlar. Durum bu. Bu adam da sakallı e, İstanbul müftülüğünde fıkıh dairesi, fıkıh dairesi başkanlığı yaptı seneler cazibayındır. Biz o zaman onu öyle duyduk. Nerede duyduk İstanbul müftülüğünde? Fıkıh, fıkıh şey, sorumlusu. Millet, helalı, haramı, dinin imanı bundan öğrenecek yani. Allah ne bilsin diyor. E şimdi bu adamlara, bir adam nazarıyla, hoca nazarıyla Efendim bunlar da Allah adına konuşabilir diye bir insan e, sıfat yükleyebilir miyansın? Bu ayetler, hadisler ortadayken. Hala diyor ki o da bir görüş. Ya sen neden bir görüş bahsediyorsun? Kardeşim sen e, dinler arası, efendim Yahudi, Hristiyan, Gavur, Müslüman, Eylül, Mezhepler arası inceleme uzmanı mısın? Sen Müslüman mısın? Müslüman. E Müslümanım dedikten sonra ayet hadis seni bağlar. ayet hadis seni bağladıktan sonra o da bir görüşü kalmıyor ki. Kur'an'da olmayan görüş Allah hakkında iddia edilebilir mi? Hem de tersi bir de. Hani bir konu olur. Kur'an'da sünnette bir şey geçmez. Yeni bir yenilik bulurlar. Gökte bilmem ne bilmem ne. Biz de deriz ki itikada taalluk etmiyor. Yani inanan inanır inanmayan inanmaz. Gök bilimleriyle ilgili. Bir gezegenin bir meselesiyle ilgili. Şimdi ayetler işte bahsetmiyorsa. Bahseden bir şey tersi değilse. Yeni bir keşif. Biz ona karışmayız ki. Ama Allah her şeyi bildiğini söylerken adam da bilmez diyorsa. Yani şimdi bunu nasıl bir görüş diyebiliriz? Bu görüş Allah hakkında. Allah'ın kitabı var ya. Sen o zaman nasıl Müslüman oluyorsun? Demek o da bir görüş diye dinleyelim bunu da bakalım işimize gelirse diyen bir adam asla Müslüman olamaz. Çünkü Allah hakkındaki kelamlar, kelimeler Kur'an'da, sünnette bitmiştir. Yeni bir vahiy gelecek değil ki. Acaba diyelim. Bekleyelim bakalım ne görelim. Onun için bir cemiyon malumat. Bütün malumatı biliyor. Ondan sonra e, mesela Allah e, mücmel olarak biliyor e, Tafsili olarak Bilmiyor Bu da tehlikeli bir söz Bu da insanı kafir eder Cüziyatı bilmiyor anlamına gelir Ama Geçen derste birkaç ders evvel Sizin kafanız oraya kadar Hatırlamıyor olabilir Dedik ki kaza ile kader arasındaki farkı Anlattık 2-3 ders evvel 2 ders Kaza küllidir ve icmalidir e, İşte kader Tafsilidir yani levh-ü dökülmesidir manasında. Oradaki maksat bu değil. Yani kaza Allah'ın ilmi ezelisinde olan küllidir, icmalidir. O maksat o cümleten manasında değil. Yani toptan bir bilgiyle biliyor, işin tafsilatını bilmiyor anlamında değil. Oradaki külli ve icmalinin maksadı lev-i mahfuzda yazıya dökülmemiş, tafsilatı efendim, meleklere bildirilmemiş, işte efendim bakanlara E, mahlukattan ona bakanlar tarafından görülemez külli yani ezeli ilim e, hiçbir yerde görülemez eseri de görülemez kaza bölümünde kader bölümü e, takdire e, yani zaten kaza bilmesi kaderde o ilme göre takdir etmesi bunlar değişmiyor değişmiyor ama levh-i mahfuzda bunun nesi var yazılımı var e, bu yazılım sonradan e, oluyor çünkü levh-i mahfuz sonradan yaratılmış bir mahluk yani Levha çünkü. Tabi levha da gökleri yerleri kaplamış ama yani o levhada yazılıyor. Buna tavsili deniyor. Ne itibarla? Allah'ın ezeli ilmine göre bütün tafsilat malum kazada da. Kaderde bakanlarına, ilgililerine nazaran tafsilat görülebiliyor. Tafsilatla, icmaliyle tavsiliğinin farkı Allah'ın ilmine göre kaza bahsinde, kaza merhalesinde E, e, tafsilat yok Allah toptan biliyor Sonra yaratmaya doğru Tafsilata geçiyor Böyle bir şey olamaz Ezelde o zaman bilmediği şeyler olmuş olur Bunu kastedilmedi Orada bu konuya girmedik ama Yani şu anda söyleyelim Allah'ın külli ve icmali ilmi de vardır Tafsili ilmi de vardır Toptan da bilir Onun teferruatını da bilir Zaten teferruatını bilen Bir şeyin teferruatını bilen Haydi haydi toptanını bilir Ama her toptanını bilen Teferruatını bilmeyebilir E sen şimdi burada elli koli mal var, e bunu elli koli olarak toptanlı bilmek demek, içinde kaç parça var, bunu bilmeyi gerektirmez. Ama içindeki kaç parçaların tümünü bilen, kolisini kartonunu haydi haydi bilir. allah Teala'da hem külli icmali vardır, hem tavsili ve cüzi vardır. Bunların hepsi Allah'a aittir. Ama bir adam derse ki Allah'ın ilmi icmalidir cümleten, yani cümle Türkçeleşmiş, Cümle mal. Yani cümle toptan. Toptan bilir, tafsilatı bilmez dese ya, kafir olur. Hani kim yaptı bunu işte? Hüseyin Atay bir konuşmasında ben rastladım bir televizyonda çok eskiden. Ne dedi? Allah'ın ilmi dedi. Denizdir, deryadır. Ben de Hüseyin Atay duymuşum. Mutezile'nin kurucu şeyidir. Yani Ankara İlahiyat'taki kurucusu tabii. 50 senedir Ankara İlahiyat'taki bütün yaşayan nurları bilmem neleri yetiştiren, zehirleyen biri. Ee, eski adam çok şu anda belki de 90 yaşlarında, hala da sağ. Efendim Allah tevbe nasip etsin ölmeden evvel. Ama tabii bu kadar zehirledikleri ne olacak? O da ayrı da. Yine de biz çıkmayan candan ümit kesilmez. Allah hayırla ıslah etsin, etsin biz. E, beddua edecek halimiz yok. Ali Adder Efendi babamızdan ders okumuş. Ali Adder Efendi babadan ders okuyan adam gitmiş Muhtezile, Bağdat'a gitmiş o zaman 50 sene evvel. Bağdat'ta Muhtezile'yi kapmış. Ondan sonra şu anda da bunun imamlığını yapmış. Bütün Türkiye'deki ilahiyatları bozan adamdır. Kader noktasında, alın yasını noktasında falan. Şu i̇şte adam bir gün çıkıyor. Ben de o zamana kadar bunun için ne konuşmasını rastladım ne bir şey. Ahmet Hakan çıkarırdı bunları böyle. Kanal de merak, acayip. Ondan sonra ne kadar bir daha değeri varsa onları çıkarırdı falan. O zamandan belliydi yani biz biliyorduk. Yaptığı işleri. Ehl-i de çıkarırdı bazen Ama Gülen daha fazla şeydi. Onları bastırırdı falan. Ondan sonra... Bu başka bir programdı kanaldaydı. Allah'ın ilmi denizdir, deryadır, Allah her şey... Allah, Allah Dedim yanlış mı duyuyorum acaba ya bu şeyin hatayı altında öyle yazıyor. Adamı tanımıyorum orada gördüm. Ondan sonra e, Allah'ın ilmin mi? E dedim herhalde mütezilelik, kader, alın yazısı, başka bir şey bu demek Allah'ın ilmidir. İşte her şeyi bir adamın yanlış ol olmak zorunda değil mi? Çoğu şey doğru olur. Bir yanlış bile adamı dinden yoldan çıkarabilir tabi. Onun için dedim Allah Allah. Demek dedim bu konuda ne bileyim konuşuyor falan. Koşuma gitti. Deniz gibidir, eryağı gibidir, e, okyanus gibidir. Ne oluyor? E, deniz içindeki bütün balıkları e, kaplamış yani. Kimse suyun dışına kalamıyor deniz canlıları bakımından falan. Bu alemlerde işte ne olacak Allah-u ilmi deniz gibi olsa haricinde bir şey yok. E, peşine demesin mi ki? Ama dedi, deniz dedi şimdi dedi. içinde ne kadar balık var onu ne bilsin dedi Öyle ya şimdi Karadeniz kendi içinde ne kadar hamsi var bilmez ki Karadeniz kendi suyunun tonajını bilmez ki damlasını bilmez ki de <gülüyor> Aa yani dedi Allah dedi böyle toptan bilir de der şey dedi Böyle dedi yani şimdi deniz dedi içindeki balığı mı saymış yengeci mi saymış kumunu mu saymış Allah da dedi böyle efendim senin kaşın mı var, kirpi mi var, içindeki damarın mı tıkarmış. Allah ne uğrası böyle ufak tefek işlerden. Yani göya Allah'ı tenzih ederken Allah'a cahil demiş oluyor haşa. Muhtezile bu kafadadır yani. Tabii o zamanın muhtezilesi biraz daha ilmi delillerle şunlarla bunlarla. Belki bir noktada e, bir munazarıya girersin. Bunlarla şimdi yani ilmi seviyede çok şey olduğu için taklitçi bunlar yani geçmiştekileri. Ondan sonra vay anasıl Deniz deyince ben Allah'ın ilmini deniz gibi ilmi var deyince ne derse? İşte ama şimdi sana bana deniz gibi ilmi var derlerse medih olur. Ama Allah'ın ilmini denize benzetirse zemm olur. Tamam? Tenkit et, etmiş olursun. Noksanlık istihad etmiş olursun. Allah'ın ilmi denize benzetirim. Şey. Allah'ın misli yok. Zatı gibi zat yok. Sıfatları gibi sıfat yok diyor Kur'an. Allah'ın zatı gibi zat var mı? Yok. Peki ilim sıfatı gibi başkasında ilim var mı? Yok. En azından deniz gibi diyeceğiz. anlamadık işte mevzuyu Allah'tan takiye yapıp da kendisi, düz geçmedi geçseydi yine anlamazdık bir misal verdi denizin balıklardan ne haberi var diye o zaman anladım ki Allah'a cehalet isnat ediyor İşte bu ah onun için allah Teala ve muhiyyidbun kuşatıcıdır Bima o şeyleri ki yecri cereyan ediyor ne demek cereyan ediyor olup bitiyor yani Ondan sonra Şimdi Demek ki allah Teala'nın külli ilmi var mı? Denebilir mi? Denebilir. İcmali ilmi var mı? Var denebilir. Ama ne şartla? Külli ve icmali derken Bütün cüz'iyatını Da bilir manasında kullanar, Kullanabilirsin. Çünkü neden? Cüz'iyatı bilen külliliğine haydi, haydi bilir. Bu manada Kullanabilirsin. Ama eğer Allah'ın ilmi küllidir. Bak şimdi. Nasıl kandırırlar seni. Şimdi gelirsin açık oturumda biri çıkar. Sen bizim millete izler. O arada der ki Allah'ın ilmi küllidir, icmalidir falan filan. Her şeyi bilir falan der ama külli ve icmalidir. Sen orada zoka yiyebilirsin. Hemen hocam bir şerh istiyoruz. Külli ve icmali laflarını anlayamadık. Çünkü ne manada kullanıyor. Ne manada kullandığın değişmek için külli ve icmalidir derken bu külli ve icmalinin altında yani bütünsel ve toptancı e, ilmin aşasında her şeyin bütün cüz'iyatını ve tafsilatını da bilir mi diye sorarsan işte o zaman e, tabi bilir derse külli ve icmaliyi doğru anlamda kullanıyor. Yok eğer. Kardeşim Allah cüz'iyatla ne uğrasın, Allah niye tenezzül etsin yani senin benim işte evimdeki böceklere kadar, halının içindeki mikroplara kadar, Allah senin bilmem tuvaletinin içindeki bilmem neye kadar. Sen de böyle deyince doğru ya Allah niye Allah bizim bilmem nemizle mi uğrasacak bilmem ne. İşte orada seni kafir eder, sen de ayak uçtu anlamazsan. Çünkü neden? E, Allah teferruatı bilmez diyor işte. Allah teferruatı bilmez diyen, cüz'iyatı bilmez diyenlerin... Kafir olduğuna dair İbni Haceri i Mekki, İmam Rabbani'nin en büyük kaynağıdır mübarek zat. Ehl-i ulemasının en büyüklerindendir. O 40 hadis şerhinde var. Benim 40 hadis kitabımda da var. Kaynağında sayfası var. El-Fethül Mübin olacak yani. fişarı ı 40 hadis şerhinde kitabın adı. Orada diyor ki, Cumhur ulema bir tane ihtilaf etmeden hepsi ittifak et. Allah teferruatı ve cüz'iyatı bilmez diyenlerin kafir adı. Onun için bu ilahiyatçılar akademik konuşur. Akademik konuştuğu için sen de bir şey anlamazsın. He he gibi akveçin keçeci gibi kafanı sallayıp durma her şeye. Allah külliyi bilir, icmaliyi bilir bilmeyene. Bunun altında ne yatabilir? Teferruatı bilmez yatabilir. Toptancı bir yaklaşıma gider. Bizde bazı alimler külliyi, icmali hiç denmez diyor el-i sünnette. Ama bazı alimler bizde kaza bahsinde dedik. E, İmam Suyut'un kitabında vesaire ulemanın kitaplarında külliyi, icmaliyi de denebiliyor Ne manada külli icmali denebiliyorsun? Dene Anladın mı? Eğer ilmi icmali Allah için sabit olur mu değil mi? Azududdin İcaz'da elme vakıfte beyan ediyor. Tamam mı? Birçok ulema külli icmali tabirini kullanmamak lazım. Çünkü neden? Toptan derken teferruata girme ters anlaşılabilir diye ihtirazen, ihtiyatan kullanmak lazım demiş. Fakat eli sünnette hak olan görüş şudur. Eğer sen külli ve icmalide tafsilatı bilmez manası kastediyorsan hiç o külli icmali denmez öyle diyen de kafir olur o manada toptan bilir derken ama sen dersen ki efendim allah Teala'nın ilmi külliyatı da bilir cüziyatı da bilir icmalen de toptan da bilir her şeyi tafsilen de bilir her yönüyle bilir dediğin zaman Burada efendim mani yoktur. Ama tabirler işte ilmidir ve şeydir. Senin kastettiğin manaya göre de değişiyor. Yani en iyisi avam nas, nezdinde sıradan insanlar. Allah her şeyi bilir. Tabiri sizin kullanacağınız. Şimdi külli, icmali, tafsili. Bunlar aklınızda da kalmayabilir. Adam ne manada Hocalar da bunu böyle konuşmamalı. Bütün halkımızda Allah Teala her şeyi bilir. Her şeyi bilir, Anlatıyor şimdi bak. Muhiyetun şimdi bunun açılımı şu şimdi. Muhiyetun kavrayıcıdır. Kuşatır. bir o şeyleri yecri cereyan ediyor. Yani olup bitiyor. Nereden? Yedi kat yerin tohumundan. Şimdi tohumu efendim en alt yerin dibi. Yani altında daha bir şey yok. Yedi kat yerin dibine gidiyorsun, e, en alta iniyorsun, yedi kat yerin altında, daha altında bir şey yok, orası tohum. Tohum yani Arapçadır zaten. Tuhum diye Arapça okunuyoruz, Türkçe tohum diyorsun. Yani en alt noktası demektir. Oradan Mevla Teala'nın ilmi tutar, ila e'les semavat, yedi kat göklerin en üstüne kadar. En üstünde işte ne varsa işte levh-ı mavuz var, kürsi var, arş ala var, işte efendim sidratül münteha var, cazet, cennetül mevâ da orada cennetler falan. Zaten o noktadan sonra imkan alemi bitiyor. İmkan alemi ne demek? Alemi imkan, e, mümkinat. Yani ne demek? Varlığı yokluğu mümkün olan Allah'ın varlık e, tarafını tercih ederek iradesi ve kudretiyle yarattığı alemler. Bu alemlere kimlerdir? Allah'tan gayrı. Zatı zatı isimleri sıfatları kendiyle beraber ayrılmaz. Zatı isimleri sıfatları Allah'ın zatı. Onun dışında her şey mahluktur, sonradan yaratılmıştır ve o yaratmıştır ve bunların hepsi alemi imkândandır. lev i olması olmaz mıydı? Olabilirdi. Arş olması olamaz mıydı? Olabilirdi. Cennetler yaratılması olamaz mıydı? Olabilirdi. Gökler yerler yaratılması olabilir miydi? Olabilirdi. Biz yaratılmasak olabilir miydi? Olabilirdik. Zaten yoktuk ki geç başlangıcımız belli. O zaman biz mümkünüz. Mümkün ne demek? Bir şeye Türkçeleşmiş mümkün, mümkün diyorsun. Ne demek mümkün? Olabilir yani. E bizim Allah'tan kare her şey varlığı da mümkün, yokluğu da mümkün. Zaten var oldukları dönemde var, yok oldukları dönemde var mahlukatın hepsinin. Bir tek Allah'ın yok olduğunu düşünmek mümkün değil. Çünkü varlığı kendinden, varlığının başlangıcı yok. Varlığının başlangıcı yok. Kimse onu yaratmamış. Mahluk değil, hadis değil, sonradan değil. E o zaman ona alemi vücub deniyor. Yani var olduğunu düşünmek, ezelden ebede varlığını düşünmek, kabullenmek zorundasın. E yani yok olduğu bir dönemi düşünemem mümkün değil. Ama Allah'tan göre her şey için bunu düşünebilirsin. Nitekim... Hepsi sonradan yaratıldığına göre yokluk geçirmişler yani. E önümüzde de yokluk var. Her şey için bir fena söz konusu Allah'tan gayrı. Kullu menali afan ve ebka vecru Rabbi celal ve ikram ondan başka barkı yok. E şimdi 7 kat göklerin en üstüne kadar. Ya yani en üstü ne demek? Yukarı doğru yaratılmış son cisim. Arş da cisimdir. Cisim demek elle tutulan, gözle görülen işte böyle maddidir yani. Arş böyle nurani bir varlığı olmayan bir şey değil. Arş elle tutulan gözle görülen. Tamam gökleri yerleri kaplamış. Kürsü gökleri ve Kürsü bile gökleri yerleri kaplamış. Kürsü arşa nispetle e, koca dünyanın e, içine bir bilye misket atsan kadar küçük kalıyor kürsü. Gökleri yerleri kaplayan kürsü. Arşın yanında bir misket kadar kalıyor. Hadis-i şerife göre. Vel kürsüyü fil arş illaki halkatim fi arzu felat diyor sahih hadiste. E şimdi o zaman bunlar hepsi cisim yani, eni var, boy var, en ne kadar ne kadar büyük olsa da gökleri yerle kapslasa da sınır var. E demek ki yedi kat yerlerin bittiği noktadan yedi kat yer göklerin bittiği noktaya kadar bunu ne bu yani alemi imkan, mahlukat alemi yaratılmışların tamamı içine giriyor bunun. Bunun dışında kalan 18 bin alem de bunun içinde. 18 bin alemden hiç E bu şeyin dışında kalamaz. Gezegenler bunun içinde, uzaylar bunun içinde. Çünkü uzaylar birinci kattan altında kalıyor. Biz burada yedi katın üstü en üstünü söylüyoruz. Yani yerin tohumundan göklerin alasına kadar olan, biten şu anda saniye bak şimdi şu anda diyene kadar kaç saniye geçti? Her saniyede salisede bu kadar alemlerde neler oluyor bitiyor? Allah Allah denizler. Topraklar, ormanlar, mahlukat, böcekler, bin insanlar, cinler, melekler, olanlar, bitenler, ölenler, dünyanın yaratılanlar. Her birinin nefesi var ya. <gülüyor> Bu kadar mahlukatın nefesi var ya. Bunların nefeslerine rakam yeter mi? Ama Mevla buyuruyor ki adetle saymışım diyor. <gülüyor> Allah Allah. Bir insan, iki insan, üç insan... Eklediğin zaman yedi buçuk, sekiz milyar insan. Bunun on katı cin. Bunun bin katı melek. Efendim sırf balıklar denizin dibindeki bu insanlardan fazla. Yani bin ümmet yaratmış. 600'ü yüzü denizde, dört yüzü karada. Dört yüzü karada. İnsan bir ümmet bunu. Böceklerin kaç ümmeti var? Haşeratın. E sen şimdi bu nere Bu nere Ulan hepsinin her an Başına ne geliyor? Ne yapıyorlar? Ne ediyorlar? Hepsini biliyor. Edikat yerin tohumundan yani dibinden edikat zamanı fevküne. Ayette delilin var mı? Var. Ne bu ve alemu mahfil berri vel Karada neler olduğunu biliyor. Denizlerde neler olduğunu biliyor. Alem mahsamat göklerde neler olduğunu biliyor. Başka ayette var. Yerlerde neler olduğunu biliyor. Ve Allah semaat ve fil'dıyar. Yani mışırın göğjerim, gizlilerinizi biliyor, aşikare yaptıklarınızı biliyor. İşte Enam suresinin 19. ceti. O mates kutu mübareketin la alama. Yaprak düşmez ki onu bilmesin. Hep bütün her yaprağı biliyor, toprağı biliyor. Yerin diplerine, karanlıklardaki tanelere kadar biliyor. Sen o kaz da kaz, kaç yüz metre, 1000 metre dibine Orada bir tane var, piçicik tane, onu biliyor. Yaş kuru ne varsa bir de biliyor, hem de yazmış. Sayısını da zapt etmiş. Lev-u muhafuz'a yazıyor. Bel, daha doğrusu ya alemu biliyor, debi ben nemleti sevda, Karan, kara karıncanın, siyah karıncanın debeleşmesinin sesini, bu yanında olsa, şurada olsa karıncanın sesini duymaz. Karınca şuradan gitse, sen de dibine girsen, istersen karıncaya bir şey, cihaz da taşsan falan. Ses, ses gelsin diye. Karıncanın sesini duyamazsın. Siyah karıncanın debeleşmesini biliyor. Debeleşmesinin e, yani zaten onu biraz e, hayvan şöyle giderken sen de görürsün. Ama sesi aynas sahraçı sammâ kas katı bir e, sert bir efendim Kayanın üzerinde, ondan sonra ne, nerede hem de filleyleti zalma, filleyleti gece azalma, az zifiri karanlık. Yani zifiri karanlık, ondan sonra sert bir kaya, ondan sonra karınca da siyah. <gülüyor> Zaten göz gözü görmüyor, karınca da siyah. Kırmızı karıncalar var böyle renkli karıncalar da var. Ondan sonra siyah olacak karınca. Gece siyah, karınca siyah. Onun debeleşmesini sen de göremezsin ışık olmazsa. O zaman karınca giderken de göremezsin ki. Nasıl göreceksin? Her taraf zifiri karanlık, karınca da siyah. Nasıl göreceksin oğlum? Onu da biliyor. Sesini de işitiyor. Sen ne konuşuyorsun ya? Yani demek ki Başka duyu organlarını bırak. Böyle bir karıncayı gözün de görmez. Sesini işitmeyi bırak. Gece karanlık, karınca karanlık, kaya karanlık. E, gözün bile görmez. Normalde ışıkta şimdi burada karınca gece görürüm. Ama o durumda karıncanın gezdiğini de göremem. Onun için onu söylüyor. E, efendim. Yani Allah'ın ilmi her şeye şamil. Ve Allah-u Teala idrak eder, harekete zerri, zerrelerin hareketlerini, zerre ne? Zerre, şimdi burada güneş vursa, burada ne kadar toz var. Burada şu anda biz tozları görmüyoruz, bak bembeyaz ışıklar var, burada önümde ben de bir şey görmüyorum, toz sen de görmüyorsun. Çünkü onlar zerreler, havada, şuradaki havada ne var biliyor musun? Bir güneş vurduğu vakitte öyle yollar var. Toz yolları, öyle giden, böyle gelen, yani hepimiz rastlamışız. Ben de rastamışım Güneş vurduğu yerlerde, kapalı alanlarda bilhassa ne kadar şey olduğunu. Ne gibi biliyor musun? Desen, uzay uzaydaki, işte saman yolundaki şeyler gibi. Hani böyle uzayın razı resimleri bilmem neleri var ya böyle saman yolu böyle ışın yolu gibi gidiyor. Bir öyle giden var. Bir böyle gelen var. böyle Aynı şey burada güneş vursa burada öyle yollar var şeyde. Havada. Tozlardan. O zerrelerin bir de hareketi var. O tozlar e, gidiyor işte. Hareket ediyor. yani Şöyle bakıyorsun. E, güneş vurduğu zaman böyle bir tünel gibi kendi e, ekseninde e, felekteki gezegen gibi bilmem ne. İşte zaman yolu dediğim onu siz söylüyorum. Bu öyle bir hareket, şöyle giden bir hareket yolu var. Biliyor musun? buradan gelen başka bir şey görüyorsun. Güneş vurduğu zaman böyle yollar, gökteki yollar gibi, e, havada zerrelerin hareketlerinin şeyler var. Yönleri var yani, bir yöne doğru hareket eden zerreler var. Tabii ona ters yönde hareket eden de var. Zerrelerin hareketlerini idrak eder. Fî cevvil hevâ, hava boşluğunda yani. Sana uzay ne kadar zor geliyor, o gözegenler ne kadar bilmem ne. Şurada senin gözünün önünde de şu anda allah zerreleri o şekilde hareket ettiriyor. Uzaydakiler gibi. Uzaydakileri ne kadar biliyor, bunu da o aynen biliyor. Ama biz ne uzaydakini bilemiyoruz, oraya da teleskop, cihazlar bilmem ne uydular. En ufak bir şey bulduğum zaman aa bayram ediyoruz, ilan ediyoruz bilmem ne bir şey bulduk falan. Daha gözümüzün önündeki zerrelerin hareketlerini bilmiyoruz. Şu anda şu odada 60 75 metrekarelik bu mescitte ve sen ne kadar zerre var? Kaç milyon, kaç milyar? Burada ne? Zerre bu ya. Bunların hepsinin hareketi var şu anda. Bunların hepsi dolaşan mekanizma ya. Mikroplar diyorsun. Allah Allah. Gözle görülmez, elle tutulmaz. Kocaman adamı deviriyor aşağı. Neymiş? Mikrop girdi. Ulan nereden girdi abi? Ne bileyim? Havadan girdi şimdi. Burnundan mı girdi? Ağzından mı girdi? Ayağında çatlak var. Çatlaktan mı girdi? Nereden girdi? Giriyor abi bir yerden. Zerre katılacak. Zerre sen göremiyorsun ki nereden girdiğini. Kocaman adam bir mikrop deviriyor. O mikrop dediğin zerre. Ancak cihazlarla bilmem ne görüyorsun da aa hareket ediyorlar. İşte gözünün önüne düşündü. Bu havada mikrop olsa, efendim burada bütün nefes yoluyla de herkesi zehirler. Yani hava boşluğunda zerreler var, mikroplar var. Bu kadar şeyler var. Bunların hepsi canlı e, organizma. Hepsi hareket ediyor. Yani bizim bildiğimiz manada canlı değil. Ama bir hareket ediyor. Yani bu hareketleri de idrak eder. Ve alemus sirra Ama nasıllar? Efendim. Allahu Teala gizlileri bilir. Zaten bu Kur'an'ın nev'alemi sırra ve ahva Taha suresinde ati. Ve ahfa daha gizlisinde bilir. Ya gizli ne arkadaş? Gizlinin daha gizlisi olur mu? Gizli mesela ben içimde bir plan yaptım. Ağzımdan da çıkartmadım. kimseye de söylemedim. Yanımda oturan bile bilemez ki benimle plan yaptım. Ben bir gizli bir şey kurdum. Allah azale, kimseye benim konuşmadığım, daha ağzımdan hiçbir telafuz etmediğim için ağzından çıkmayan bir şeyi kimse itiraf edemez. E duymadığı için. İlim yolu du, duyulardan geçer en azından ya görecek ya duyacak. E hiç bir belirtisi yok bu. Yanımda oturuyorum diye ben ne bileyim senin gizli gizlini? Gizli bilir. Ahvad daha gizli. Ya bu daha gizli ne abi ya? Daha gizli sen de bilmiyorsun. Nasıl yani? E ben şu anda gizli bir şey düşünüyorum. Kimseye de söylemiyorum. Bu benim gizli içimde. Bunu ben biliyorum. Daha gizlisi var. Onu sen de bilmiyorsun. Nasıl benim bilmediğim bir şey olacak ya? Kardeşim sen bir dakika sonra ne düşüneceğini biliyor musun? Kalp dakikada kırk şekle girer. İnsanın içine giren çıkanın at hesabı yok. Bir dakikadaki düşündüklerini bir saatte anlatamaz bazen. Onun için şu anda ben işte, işte dakikaya göre işte bir saat oluyor. Sohbeti bitireceğim. İşte şu anda düşünüyorum. Murat Demir Hoca'yı çağırdım. Biraz kitap çalışacağım. Ramazan Risalesi'ni şimdi büyük boy güzel hazırlıyorum. Ramazan yanaştığı için inşallah vaktim de yok ama. Çok bütün eski var topladığım kitaba sığmayan on beş sene şey. hepsi onlarla uğraşıyoruz yani bu ara. Dolu daha şey var falan. Şimdi biraz Bunları ben düşünüyorum şu an içimde. Şu anda söyleyince siz de bildiniz. Ee, söylemesem içimde benim bir şey Bu sır. Akfalt ah, daha güzel. Daha güzel ne demek? Ben şimdi bir dakika sonra kim bilir aklıma ne gelecek. Ondan sonra başıma ne gelecek ki? onu hiç karıştırdım. Başına geleceğini kimse bilmiyor. Ama ne düşüneceğimi bile biliyor muyum? Bir dakika sonra değil. Yarım dakika sonra değil. Bir saniye iki saniye sonra aklıma ne gelecek? Aklıma ne geleceği planla getirmiyorum ki. Pat diye bir şey düşüyor aklıma. Onun için Allah gizleyebilir, Daha da gizleyebilir. Düşündüğünü bilir. Düşüneceğini de bilir. Ne düşüneceğini de bilir. Halbuki sen ne düşüneceğini sen de bilmiyorsun şu an. Kim, kim ne, ne plan etmediği şeyleri düşünüyor sonra? Sağa giderken sola dönüyor. Değil mi? insanlar Yoldan geri dönüyor. Hangi planımızı uygulayabiliyoruz? Düşündüğümüzü tatbik edebiliyoruz? Hiç düşünmediğimiz bir şey gelişiyor. O anda onu düşünüyoruz. Onlar da bilir. Ve yattali'i. Allahü Teala muttali olur. Hala hevacisiz. Zama'iri. Gizli fısıltılara. Yani zamair, kalpler demek. Zamir-i Cemil. Kalplerin efendim eee insanın iç aleminin ondan sonra efendim taşıdığı ondan sonra e, yani nef nefisle ilgili iç alemiyle ilgili en gizli hareket haciz deniyor ona. Hıvatır kalpte cereyan eden efendim şeyler e, düşünceler vesveseler vesaire. Onları da bilir. Ve <gülüyor> harekatil Ondan sonra hatıra Türkçe yani başka manada kullanıyor. Hatıralarımızı tazeleyen lafları da hatıra demek ya, ha, düşünme gücü demektir. Yani hatırına geldi diyorsun ya hatıra hava hatıra. Yani e, senin iç aleminde ne var? E, efendim, aklına gelen şeyler var. Gelen geçen şey. Bunların da hareketleri var. Düşünce hareketleri. Nasıl düşünüyorsun? İşte benim el, el ayak hareketleri. Kalbin de hareketleri var. Düşünce gücünün de hareketleri var. Hareketleri ne demek? Yani oradan oraya intikalleri var yani. Bir mevzudan öbürüne geçiyor, öbüründen onu düşünüyor, onu düşünürken pat düşünüyor. Zaten kalbin en büyük özelliği anında 40 kere gidiyor. Mekke'deyken Amerika'da çıkıyor, Amerika'dayken, Mekke'de çıkıyor. Yani bir anda birçok şeyi efendim gel geç yoluyla içinden geçirebiliyor. Bu da düşünce hareketleri. Düşüncenin hareketlerini de biliyor. Ne düşünüyordun, neyi düşüneceksin, neyi düşünmüştün? Geçmişti geleceğin. Bu hafiyyat-i iri. Artık sırların bunlar insandaki latifelerdir. Kalp, ruh, sır, hafiyy, ahva. Yani ruhun basamakları bunlar. Ruhun basamakları. Yani ruhça, kalpte ruhu ruhun yönetimindedir. Sır gizlidir. kafi Ondan sonra daha gizlidir, ahva daha gizlidir. Bunlar hep basamak basamak, kademeleri var yani düşünce gücünün, hatıra gücünün, ne bileyim hayal gücünün, tasavvur gücünün, bütün bunlar insanın iç aleminde, bünyesinde, değil mi? İçinden gelir geçeni var, aklına, aklıma geldi diyorsun bak, aklıma geldi. Nereden geldi aklının kapısı mı var nereden içeri aldı nereden dışarı çıkarttı İşte bu aklına geldi lafları falan kalbimden geçtin diyorsun kalbimden geçtin nereye gittin abi nereden geldin nereye geçiyordun işte bunlar hep güzergahlar yani insanın iç aleminde de ne var hareketlilikler yaşanıyor gelgeçler yaşanıyor gelgitler yaşanıyor bütün bunlar düşünce e, efendim boyutunda tabii kalıyor ama bunun da tabii yerleşeni var. E, yerleşmeyeni var, sabit olanı var, e, geçerken uğrayanı var, takılanı var, kalanı var, bazı konu var, otuz sene unutamıyorsun. Bazı konu var, bir kere düşünmüşsün, geçmişsin, bir daha ebedi hatırlanmıyorsun. E bunların hepsi birbirine farklılık arz ediyor. Anladın mı? Bunlar hep hareket. E, e, kalpten geçenlerin e, nefsi hareketler deniyor buna. Nefsi yani iç aleminin hareketleri. Bunlar hepsini biliyorum. Gizlinin gizlisini, gizlinin gizlisinin sırrını, sırrın kafisinin akfasını. Yani ne demek? Sen bile efendim hatırlayamıyorsun. Kendin bile ne düşüneceğini bilemiyorsun veyahut da onu düşünmüşsün. Sana bile hatırlatsan, ne zaman da şöyle bir şey aklından gelmişti, geçmişti. Yok ya, ben öyle bir şey hatırlamıyorum diyorsun. Ama Allahü Teala onlar hepsini geriye dönükte, ileriye dönükte hepsini biliyor. Ki insan çoğu da ki kalbinden geçenleri. Yani insan hatırlayabilir mi kaç seneler ki? Bugün kalbimden geçenlerin hepsini hatırlayamam şimdi. Onun için bunların hepsini biliyor. Ne demek? Hiçbir şey hariçte kaldı mı şimdi? Mevcut olan, ortaya çıkan, görülen, işitilen, duyulan, tutulan bunları geçtik. Hiç eseri yok, dumanı yok. Alameti yok. keş bir katlet. Sen bile hatırlamıyorsun. Ha, demek ki görünen görünmeyen. Ne şey mevcut olmuşsa, ne şey mevcut olmuşsa etmez. Mevcut olmuşsa, sonra mevcut olacaksa, olacaksa, olmamışı da olacak diye biliyor. Olmayacağı da olmayacak diye biliyor. Böyle bir şey senin aklından ölünceye kadar geçecek mi? Geçmeyecekse geçmeyecek de biliyor. Geçtiyse sen bile unuttuysan geçmişti diye biliyor. Geçecekse geçecek diye biliyor. Ama hiç bu adam böyle bir şey düşünmeden ölecek. Onda olmayacağını biliyor. Şu şöyle bir şey var mı ya? Yani bunun özeti çok güzel İmam Zerruk Hazretleri güzel bir özetlemiş. Yani en özetle Teala biliyor. Kulle malumin. Bilinebilecek her şeyi biliyorum. Bilinebilecek derken dikkat et. Var olan her şey değil Bilinebilecek Bilinebilecek Yok da bilinir Ne olarak? Yok olarak Ne olarak? Ebedi var olmayacak bir şey olarak Yok da bilinir Allah şey biliyor Min Malum yani bilinen Her şeyi mevcut olup da bilinen değil Bilinebilecek Min mevcudin isterse bu var olsun Şu anda ve ma isterse yok olsun. Şu anda mevcut olmasın. Onu da biliyor. Ne olarak? Mevcut değil diye biliyor. Bu durumda feyâlemû allah Teala biliyor. Neyi biliyor? Zâteû kendi zatını biliyor. Ya manyak manyak affedersin adamlar var. Allah zatını bilmez diyor ya. İnsan kendini bilmediği gibi yani. Tövbe estağfurullah. Şimdi i̇şte, allah Teala zatını biliyor. Ve sıfatı diye sıfatlarını biliyor. Ve mahlukatı, mahlukatını da biliyor yani yaratılmışlar. Şimdi ma kehanemün, bunlardan neler olmuşsa bugüne kadar mevcut olmuşsa var olmuşsa varlık sahasına çıkmışsa yokluktan kurtulup var var olmuşsa onları da biliyor. Ve ma o şeyleri de biliyor şeykun. O şu ana kadar varlık sahasına çıkmamış, yakında var olacak. Her şeyde her an bir şey yaratıyor mu öyle? Şu anda yarattığı sayısız şeyler var. Saniyede neler yaratıyor? Tam. Olacakları da biliyor. Ve olmayacakları da biliyor. Ama olmayacakları ne biliyor? Nasıl biliyor? En neu laykun. Olmayacak diye biliyor. Böyle bir şey vuku bulmayacak diye biliyor. Böyle bir şey mevcut olmayacak diye biliyor. Ven neu lev keyfe Peki olacak olsa nasıl olacaktı? Olacak olsa nasıl olacaktı? Onu da biliyor. Yani beni şimdi Efendim, e, ne diyeyim sana erkek kardeşim yok. Bundan sonra da ana baba bir erkek kardeşim olamaz yani. Anam öldüğü için. Çıkmayan candan ümit kesilmez, babamdan ümit kesilmez. 85 yaşında olsa evlense bir erkek kardeş olur mu? Allah'ın ortağı diye gibi olabilir yani şimdi. Onu konuşmuyorum ama ana baba bir kardeşim olması durumu kalmadı, anam ölmüş. E şimdi burada ne olacak şimdi? Benim erkek kardeşim şu anda ana baba bir erkek kardeşim olamıyor şu anda. Ama Allah Teala biliyor ki olsaydı nasıl olacaktı? Olsaydı nasıl olacaktı? Annem öyle derdi rahmet annem de ben de evlenmeden evet. "Ha senin çocuğu nasıl olur acaba?" Anneme göre bu böyle bir düşünme payındaydı. Ondan sonra Allah yarattı. "Senin kızın nasıl olur acaba?" derdi. E, bana kız da yarattı, erkek de yarattı. E şimdi annem onun nasıl olur acaba diyor. Bilmiyor. Kızım olacak mı onda bilmiyor. Evlenecek miyim? onda da bilmiyor. Kısır mıyım? Doğuracak mıyım? onda da bilmiyor. Olsam sefercek mi doğuracağım? Kızım onu da bilmiyor. Kızım olsa ne tip ne olur onu düşünüyor kadıncağız. E şimdi allah Teala Bundan hepsini olmadan biliyor muydu? Olduktan sonra var diye biliyor muydu? Peki benim hiç erkek kardeşim olmadı. Bundan sonra da olamaz. Ana babamdan bir olarak. E o da olsaydı onun olmayacağını biliyor muydu? Biliyordu. Çünkü olmadı şimdi. Bak demek ki olmayacağını biliyordu. Şimdi biz şimdi anlıyoruz olamayacağını göre. Şey kalktı, sebepler aleminde sebebi kalkınca ortadan, biz şimdi anlıyoruz. Ama allah Teala ezelde biliyordu erkek kardeşi olmayacak bu adamın. Ondan sonra. Peki olsaydı nasıl olurdu tipi şekli bilmem ne? Robot resmini falan çizseler nasıl olabilir? allah yani Teala olsaydı nasıl olacağını da biliyor. O da eli sünnet mi olacak, eli bidat olacak, tipi fiziği boyu posu nasıl olacak? Bilmem imanımca imanımca benim başıma bela mı olacaktı, faydalı mı olacaktı bana bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Olsaydı nasıl olacak diye biliyor mu? Onu da biliyor. Anladın mı? Anladım. Muhtezile çatlasa da patlasa da bu ilahiyatçıların bir kısmı akademisyenler bunları inkar etse de reddetse de Allah her şeyi biliyor açar. Bir ilmin nasıl biliyor? Bir ilimle biliyor. Nasıl bir ilim o? Kadimin Kıdem sahip. Evveli yok. Yani o ilmin olmadığı bir dönem geçmemiş geride. Ne kadar geri gitsen o ilim vardı onda. Ezeliyin, Bu bunun e, tehkidi, tefsiri. Ezeli yani e, hiç allah Teala bunları on bin, on bin sene evvel bilmiyordu ya. Adem-i Selam yoktu ki kardeşim senin babanın çocuğunun kardeşini konuşuyorsun ya. Kardeşim bundan sonra da kıyamete kadar kimleri anası babası doğuracak onları da biliyor. Şu anda onlar yok ki. Biz de bizi olmadan biliyor. Ezeli bir ilimle biliyor. Ezeli ne demek? Herkesin ilminin, bilgisinin bir noktası var. Şu noktadan sonra bu adam bunu bildi diyorsun. Peygamber bile olsa şu noktadan sonra vahi geldi. Mâ tale âle muânte Vellâ kavmûk ödüyor Kur'an. abim sen de bilmiyordun bu meseleleri diyor. Kavmin de bilmiyordu diyor mesela. Vahi geldikten sonra böyle. Herkesin bildiğinin bir noktasında başlangıç noktası var. Allah'ın ilminin başladığı nokta yok. Çünkü o zatı varsa o ilimle beraber var. Hiçbir zaman zatı sıfattan boş kalmaz. Sıfatsız zattan ne mana çıkar? Kemal sıfatlar hep onunla beraber. Onu öyle biliyor. Kaimin mevcut bir zati, zatıyla kaim. O sıfatı Allah'ın zatında mevcut. Zatında mevcut ne demek? Allah'ın zatının haricinde dışarıdan gelme bir ilim yok. Şimdi mesela biz birçok meseleyi görerek, duyarak, işiterek, bilerek hep dışarıdan sebeplerle, e, duyumlarla gör, görerek bilmem ne bilgi topluyoruz. Kendimizden değil, kaynağı kendimiz değiliz yani. Bütün bilgimizin kaynağı dışarıdan okuduğum, okudum, dinlediğim burada bir buçuk saattir, bir saattir e, her şeyi duyarak bir şeyler öğreniyorsun. Bunlar senin de var mıydı? Dolayısıyla Allah'ın zatında o ilim. E, dışarıdan kimden ne öğrenecek aşağı? Zatıyla kaim. Lemyezel daim olduğu mevsufen nitelenmiş olarak bihi o ilimle fil ezeli ezelde ezel noktası neresi git git git git git 10 git, bin 20 bin 20 milyon o kadar işte, mahlukat için geçmedi de neyse işte bunlar atıyorlar ya atmasyon atış serbest kaç trilyon sene evvel katır katır bilmem ne bilmem ne anlatsa sıfırları işte fazla fazla yazıyorlar geri doğru gidiyorlar tamam git kardeşim katırın katırının katırına git ne olsun Sıfırlar bitti mi? Hesap makinada durdu mu? Her şey bitti mi? Bitti. O noktada yine Allah'ın bu ilmi var mıydı? Vardı. Ne kadar geri gidiyorsan git. Beni alakadar etmiyor. Yani atış serbest. Allah Teala ezelde geri ne kadar gidersen git. Bu ilimden hiçbir zaman soyutlanmış değildi. Bu ilimden hiçbir zaman yoksun değildi. Bu ilim hep onun sıfatıydı. Allah Teala de bu, bu ilimle mevsuf idi. şöyle bir ilimle değil nasıl müteceddidin yenilenen Allah'ta yenilenen bir ilim olur mu olmaz bizde olur mu olur bir dakika evvel yeni öğreniyoruz bir dakika sonra yeni bir şey öğrendim bak şimdi bir dakika sonra bir şey daha konuşursam yeni bir şey daha ekliyorum senin ilim dağarcığına Allah Teala'nın hiçbir ilmi yenilenmez niye yenilenmez hepsi ezelde tümüyle var yeni ne gelsin Kaynağa ihtiyacı yok ki, görme ihtiyacı yok ki, duyma ihtiyacı yok ki. Olayın meydana gelmesine ihtiyacı yok ki. Onun için yenilenen bir ilim olmaz. Bak burası çok iyi anlayın. Ne güzel anlattığım Hamı Gazali Hazretleri. Hasılın, o ilim mevcut. Nerede? Fizati. Zatında mevcut olan ilim ne olmuyor? Yenilenmiyor. Çünkü ilmin tümü ezelden ebede zatında hasıl. Ama müteceddit değil. Yani yenilenme kabul etmez, tazelenme kabul etmez, tahsih kabul etmez. Biz onun için adamın ömrü artar mı, eksilir mi? Dua yaptı, efendim sadaka verdi, 40 seneydi, 60 daha eklendi bilmem ne. Bunlar var mı hadiste? Var. Ama Allah'ın ilminde bu değişiklik yok. Çünkü ezeli ilminde onu sadaka verip vermeyeceği, anasına babasına iyilik davranıp davranmayacağı, dua yapıp yapmayacağı bilindiği için askıya almış. Sadaka verirse 60, 100 vermezse dilenciyi ko varsa ölecek. Ana babasına iyi davranırsa hayır dua alırsa 100. Ana babası beddua ederse derse gidecek. Levi Mavuz askıda, melekler de o askıya bakıyor. Ne bilsin adamın ne yapacağını melek yapmadan eve. Ama Allahü Teala ezeli ilminde bu a dua etti yarın da ölecekti. Sadaka verdi. Yarın akrep zehirleyecekti. Yatağın altında yılan vardı. Yastığın altında zulalanmıştı. Biz okuyacaktı adam gece gidiyordu. Ama adam yolda helva'yı sadaka verdi. Bir hadiste bu geçer. Hadis sadaka verdi. Allah Allah. Sabah ikramda bekliyor ki adamın cenazesi çıkacak. Bir de baklarık adam o biçim yaşıyor. Nasıl oldu bu? Nasıl oldu Ejibdir sordu. Buyurdu ki sadaka verdi. senin yandan ayrıldı helva vardı helvayı sadaka verdi peki şimdi Cebrail Aleyhisselam bile biliyor mu o adam helvayı fakire verecekti vermeyecekti vermeden bilmiyor Allah bildirmedikçe ama Resulullah sallallahu aleyhi ve bildirmedikçe bilmiyor ama allah Teala biliyor mu biliyor ama Şibril nereye bakıyor Lev-i karara bakıyor ama Lev-i bir de arka boyutu var o nedir iki şıklı Sadaka verilirse boyutu var. Orayı gören verirse vermeseni bilmiyorum. Allah Teala ezelde bildiği için ki verecek. E bildiği gibi de olacağına göre, ilmi şaşmadığına göre bu adamın ömrü zaten ilme ezeli de yüze sabitli. İlme ezeli de askıya çıkmaz. İhaleye çıkmaz. Onun için Allah Teala ilmi teceddüt etmez. Yani ne demek? Yenilik kabul etmez. Tahsis kabul etmez. Yok bu sadaka verdi bu kırkı yüze çeviriyoruzu kabul etmez. Bu levh mahfuz kabul eder bunu. Çünkü levh mahfuz Allah onu gösterir, bunu çarkaya koyar. Anladın mı? Ne diyor Kur'an? Çok ilgili iddialı şeyler konuşuyorsun hoca efendi. Kendin diyorsun ki ayetsiz, haditsiz böyle Allah'ın ilmi hakkında konuşulmaz. Delilim var mı diyorsun? E, delilim ayet. Allah dilediğini mahveder. Siler. mahv silmek. Ve yusbit dilediği kararını ispat eder. Bu neresi için? Lev-i için. lev Kırk yazmış. Adamın sadaka vermemiş. Orada görünen de kırk. Kırk kalsın. Yüz bütü o. ispat eder demek. Sabit kılar yani. Yazılan kırk kararını sabit kılar. Peki. Adam sadaka verdi ve ana babasına hayır dua aldı. Yemhullah. Maa Dilediğini mahveder. Ne yazıyordu orada görüntüde? Kırk. Bir de baktın. Silindi kırk. Ne çıktı? 100. Yüz. Ya dedi ki dün 40 abi ben ne bileyim onun için geldim sana dedim bu adam yarın gideceği. Yamhullah Allah mahved ayet. Maşa dilediğini siler. Ama ilmi ezeliği de değişiklik yok. Levhadan siliyor yazıdan. Ve üstün dilediğin sabit bırakır. 40'tı 40 kırk kalsın. Neden? Ya vermedi sadaka. Ama ve indehu ummul kitab. Bütün kitapların aslı Allah'ın katındadır. O değişmez. Bütün kitapların aslı nedir? Bazı rivayetler, tefsirler lev-i diyor ama birçok müdekkik alim onun lev-i olmadığını söylüyor. Çünkü lev-i mahbu isbata isbaata tabidir. Lev-i yazılı kararlar, yazılı görünen kararlar silinmeye tahammülü var. Yani silinir, değişebilir. Peki kitapların aslı, bütün kitaplar nereden yazdırdı allah Teala? İl-Vezelisi'nde lev-i yazdırdı. Lev-i kitapların yazılması sonradandır. Çünkü Lev-i mahluk olduğuna göre, yaratılmış olduğuna göre onda 104 kitabın zuhur etmesi, harf şeklinde yazılması sonradandır. Ama 104 kitabın aslı nedir? Kelamı kadim diyorsun. Kelamı kadim diyorsun Kur'an'a. Kadim ne demek? ezeli yok demek. Ama Lev-i Mavuz oradan yaratıldı. Orada yazıldı. Ramazan'da indirildi. Bunlar Beytül İzzet, Semai Dünya. Ya bunlar sonradandır. E peki kelamı kadim nasıl oldu Kur'an? Mahluk değildir diyorsun Kur'an. Lehuv mahvuza yazılması sonradandır ama Kur'an'ın kendisi Allah'ın ilim sıfatındandır. Kelam sıfatındandır. Allah'ın sıfatı ezelidir, ilim ezelidir, kitapları ezelidir. Ama levh-i mahfuz'a nakş edilmesi sonradan yaratıldığı için levh-i mahfuz sonradandır. Bu Kur'an'ın sonradan olmasını gerektirmiyor ki. Ve indehu ilmul kitap. Ümmül kitap. Kitapların anası diyor aslı. Bu ilmezelidir. Kurtubi tefsirinde de bu böyle geçiyor. Aliül Kahri'nin şabanı sen seni bu böyle geçiyor. Ondan sonra İbni Hacer Eytemi'nin ithaf-ı el, el İslam bir hususiyat Siyam'da da böyle geçiyor. Daha yeni gördüm, not aldım sayfasına. Kitapların aslı ilmi ezelidir. La tegayyar. Ezeli ilim değişmez. Neden? Allah her şeyi bu saydıklarımızı biliyor. Neyle biliyor? Bir ilimle biliyor ki ezelidir, kadimdir. Ne değildir? Müteceddit değildir. Müteceddit ne demek? Yeniliğe tabi değildir. Bu ne demek? Değişikliğe maruz değildir. Çünkü niye değişecektir? Ezelde onun ne olacağını hangi şarta bağlamışsa o adamın o şartı ifa mı edecek, ihlal mi edecek? Bunları ezelde bildiğine göre ezeldeki ilim niye değişsin? Hataya payı yok. Cehaletin yeri yok. Anladın mı? Ama kulları teşvik için sadaka verin, ana babanıza iyilik yapın, dua yapın. Bunları teşvik ediyor faziletli amellere. Sen arkasında namaz kılın, şudu bulur. Adam namaz kılın, adam cennete girip de namaz kılın. Nice namaz kılanlar? Cehenneme gidecek halbuki. Ama tabii ki allah Teala namaz kılsanın sen, de sen cehennemliksin derse adam iş kılmaz. Yine bir, bir yerden kurtarsın yani. Mevla teşvik ederken sana özel bir ilmini açmıyor ki. Seni ga gayba havale ediyor, sana imtihana tabi tutuyor. İmtihan, ev imtihanda senin sonun, imtihanın kazanıp kaybetmeyeceğini o biliyor ama sana bildirmez ki onu Onu bildirse zaten ne kim namaz kımar, kimse verir kim... adamcık zaten boşuna enayi gibi millete paraları yedireceğim, bile cehenneme gidecekmişim zaten der. Bütün fakirler zaten aç kalır. <gülüyor> yani onun için Allah-u Teala diyor ki bunu yaparsan böyle, bunu yaparsan böyle. E, allah Teala buyurduğunun tersini mi var Yapmaz. Ama sen sadaka verirsen de, on sonra şirk koşarsan, e, senin tabii sadakaların boşa gider. allah Teala seni zayi etmez ki. Sözünü bozmuyor ki ama kardeşim sen oradan yapıyorsun, oradan bozuyorsun, oradan... Topluyorsun buradan dağıtıyorsun yani günah diyorsun bilmem ne Zulüm yapıyorsun kulak kıyıyorsun Ondan dolayı kaybedebilirsin Ama allah Teala sana sen ne kadar namaz kılsan da Senin sonun cehennemi yazdım E niye cehennemi yazacak sonuna E demek sen o arada namaz kılıyorsun ama ne katlar işliyorsun İşleyeceksin onları bildiği için Ama o ilmi sana bildirmez ki Dolayısıyla sen sebepler alemindesin O sebeplere sarılmakla mükellefsen Evleri tutup Yasaklarda sakınmakla mükellefsen Ama o biliyorsun ananam iyi mi bakacaksın tokat mı atacaksın yani Allah Teala'nın ilmin ilminde yenilik olmaz ilmi teceddüt etmez tamam mı ee, neyle bir hulul yeni bir bilgi geldi hulul etti falan onlar böyle bir şey olmaz hulul yoluyla gelme konma yoluyla bak şimdi benim aklıma yeni bir bilgi geldi kitaptan okudum yeni bir ilim hulul etti bana şimdi kalbime yerleşti. Ben buradan konuştum senin kulağına girdi. Kulağından kalbine aklına girdi. Ne oldu sana? Yeni bir ilim hulül etti sana. Nüfuz etti, bilgi geldi kaynaklardan. allah Teala'da böyle bir şey olmaz. Vel intikal, intikal yoluyla anladım mı sen? İntikal gel geç yoluyla, değişim dönüşüm yoluyla. allah Teala'nın ezeli ilminde hiçbir hulul hiçbir intikal, hiçbir teayyür, teceddüt, tebetül dönüşüm. Asla olmaz. Ama bizim görüyorsun her dakika yeni ilimler, yeni şeyler, doğru bildiğimizi yanlış olduğu, yanlış bildiğimiz bir şey, aa öyle bilmiyordum var. Devamlı değişir. Çünkü sebepler değişiyor. Sebepler. Biz dışarıdan ilim ithal ediyoruz. allah Teala ilmi, kaynağı kendi zatı sıfatları. allah Teala her şeyi ezelden külliyen, tavsiyle, teferruatlarıyla cüziyatıyla bildiğine göre ne diyecek Tamam mı kardeşim? Buna çok güzel bir E, misal vermiş şimdi çok da acayip bir ilim yani burada tabi İmam Zerruk'un Allah hakkını ödeyemeyiz yani burada allah Teala'nın ilmi tecedüt etmez çünkü yenilenme mahlukatın sıfatıdır malumat yenilenir malumatın kaynakları yenilenir sebepleri yenilenir malumatın yenilenmesiyle bizim ilmimizde yenilenir çünkü arazdır müntekildir bizim zatlarımıza hulul etmiştir Allahu Teala'nın zatına hiçbir şey yeniden gelmez hulul etmez intikal etmez tamam mı Allah'ın da malumatı da yenilenmez bunun için ilmi de yenilenmez çünkü malumatın hepsi ezelde ona inkişaf etmiş nasıl olacaksa o şekilde şurada ne güzel ilim veriyor diyor ki efendim Allahu Teala e, zatını bilir sıfatlarını bilir mahlukatından neleri ihtas edeceğini icat edeceğini bilir Bu ilimleri ezelidir. Bu hususta hiçbir yeni ilim kendisine arız olmaz. Niye arız olmaz? Çünkü onu bütün malumatı ilmi ezelisiyle ona bir anda keşf olmuş. Bir an. An derken yani her şey bir keşif yani bir tespit. Efendim. Şimdi mesela diyor bu çok benim zihnime bu işi yaklaştırdı. Allah razı olsun. Diyor ki sen diyor. allah Teala sana diyor bir bilgi yaratsa diyor. bize Bizdeki ilmi Allah yaratıyor. Bir bilgi yarasa. Ne diye bilgi yarasa? Ee, Ahmet güneş doğarken daha gecedeyiz. Şimdi bu gecedeyiz şu anda. Şimdi bu sabah güneş doğacak inşallah. Güneş doğarken efendim Ahmet gelecek. Bu ilmi Allah bize geceden yaratsa. Allah verse böyle bir bilgi verse bize. Kesin bir bilgi. Allah istese verebilir yarın olacağını herkese. Keramet nedir evliya nasıl biliyor o zaman? İşte allah bildirirse biliyor. Şimdi Allah bize bir bilgi yarattı ki güneş doğarken Ahmet gelecek. Şimdi biz Ahmet'in güneş doğarken geleceğini şimdi saat 10'dan başlayarak e, bildik mi şu an? Bu bize malum oldu mu şu an? Malum oldu. Bu malum, e, bu bilgi ne zamana kadar devam eder mi biz de? Sabah için yarın bu sabah güneş doğarken işte 8'i 21 gece 8'i bir gece güneş doğduğu anda e, doğduğu ana kadar Ahmet'in geleceği bilgisi ee, bizde devam eder mi süreklilik arz eder mi bu sabah 8.21'e kadar eder. Peki 8.21'de tak Ahmet geldi. Artık bu ilmi e, efendim kafada tutmaya bir lüzum kalmadı. Malum olmaktan çıktı. Mevcut olarak şu anda mevcudumuz kaç kişi Ahmet de mevcudumuzdan oldu. O ilim başladı ondan devam etti 8:21 sabahında e, efendim güneş doğdu. Güneş doğarken de e, bu bize malum oldu. Peki bu 8:21'de Ahmed'in geldiği bilgisi efendim bu yeni bir bilgimi oldu. Biz onu gece ondan beri bilmeseydik 8:21'de çat kapı gelseydi yeni bilgiydi. Bir dakika evvelinde o bilgi yoktu. Ama geceden bildirdiği için allah Teala bize bildiğimiz için 8.21'deki bilgi Ahmet'in geldi bilgisi yeni bir bilgi oldu mu? Olmadı. Fark ne oldu? Şu oldu. İşte Aziz Bayındır'ın aldandığı nokta ayetlere tefsir ederken yanlış mana verdikleri nokta bu. Saat ondan beri Ahmed'in geleceğine dair olan ilim neydi? Geleceği bilgisiydi. 8.21'de bil fiil gelince ne oldu? Bilgi mevcuta döndü. Orada müstakbel gelmesi müstakbel bilgisiydi. Muntazardı. Ahmet neydi? 10'dan 8.21'e kadar muntazardı. Beklenen kişiydi. Geleceği biliniyordu. Ama geldikten sonra ne oldu? Geldi olarak bilindi. Yani mevcut olarak bilindi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Ya şu ayetlerden azı bayındır. Buradan delil diyor ki Allah kendi söylüyor ben bilmiyorum diye diyor. Ba, ba, ba. Ayet okuyor. Ve lema ya'lemillahüllezine jadû minkum. Kur'an'da birkaç yerde var. Emhasibtum. En tedhulül cennete. Velem يَعْلَمِ اللّٰهُ لَذِينَ ve اُمْكُمْ وَيَعْلَمَا Sabirin olacak. suresinde de var. Yani siz cennete mi gideceğinizi sanıyorsunuz? Allah oysa Allah içinizde cihat edenlerle Allah yolunda sabredenleri henüz bilmemiştir. Bu ayette ne söylüyor şimdi? Yani Allah seçecek. Allah ezelde biliyor ama Allah'ın şahit tutma, melekleri şahit etme, hesap mizan gibi E, tespitleri var ezelde kararları var kimseyi ben sorgusu sualsiz hesapsız cehenneme yollamam diyor yollasam da zulmetmiş olmam biliyorum ama ezeli ilmime göre yapmıyorum neden mazeret kapısını kapatmak için kimse demez ki Allah'ım ya Rabbi, beni imtihan ettin de cehenneme atıyorsun ben kulumun bana karşı böyle bir şey demesi haksız bile olsa dedirtmem diyor ya niye kendime diyor şey diyeyim diyor laf söyleteyim diyor Mevla 13'ünü imtihan ederim gönderirim. şey şu anda dünyada yaşadığımız süreç bu şu an. Şimdi yarın cehenneme gönderirken adam herkes diyecek ulan hakikaten cehennemlikti hak etti ya. Kendi bile diyecek ki, ya diyecek ben diyecek fesuhkallâ sahib-i sahib diyecek ya. Vay diyecek ben cehennemlikim ama diyecek Allah lanet etsin bana ben zaten hak ettim diyecek ya. E çünkü adam kendi biliyor yaptıklarını. Mevla bunun için. şey Allah diyor sizin içinden cihad edenleri seçmeden, sabredenleri seçmeden, size de göstermeden. Yani ben sizi cennete böyle sokmam diyor. İmtihanı yaparım diyor. Kim mücat etti, kim sabretti diyor. Meydana çıkar diyor. Bu ayette ne söylüyor şimdi? Bak burası çok önemli bir şey. Bak, hiç kimseden bugüne kadar duymamışsınızdır böyle şeyler. Çünkü değişik bir malumat bu. Allahu Teala olacağını bildiği şeyi olmuş olarak bilmeden Olacağını bildiği şeyi yani kimin cihat edeceğini takva olacağını sabredeceğini biliyor. Şu anda biliyor kimin ne yapacağını kıyamete kadar. Son insana kadar. Biliyor. Ama nasıl biliyor şimdi? Ben şimdi daha ölmemişim ölene kadar ölümden ne kadar yol var yolculuk var. Ne bileyim ki sebat mı edeceğim helak mı olacağım kayacak mı, gidecek miyse. Şimdi Mevla bunu biliyor. Ama buyuruyor ben olacağını bildiğim şeyi olmuş olarak da. Olduktan sonra sizin de şahitliğinizi de olmuş olarak da bilmeden seni, seni cehenneme cennete yollamam diyor. Olacağını bildiğim şeyi olmuş olarak bilmeden. Şimdi burada Allah bilmeden sizi cennete mücahitleri bilmeden cennete koyacak mı ayetini okuyor? Allah kendi diyor, diyor bilmem diyor diyor. Bak telefon şeyini inkar etti. Burada şahıstan bahsetmek için konuşmuyorum. Görüşleri anlatmak için konuşuyorum. Telefonda ben öyle bir şey demedim dedi Allah bilmez diye dedi. halbuki ben o telefon kaydı tamam bir genç özel çekmiş internete atmış diye duydum. Ben o çocuk benim yanımda değildi. Ben tanımıyorum kim o çocuk. Ama ben şunu televizyonda kulağımla veyahut da bir yerde duydum onun kendisinden. E dedi ki bunu ben demiyorum ki Allah diyor dedi bu ayetleri okudu. Kendi okudu bu ayetleri. Çünkü ater anlamıyor. Ayette Allah bunu bilmeden seni cennete sokar. Allah neyi bilmeden ya? Bütün Kur'an deminden beri anlatıyorum bir buçuk saattir. Her şeyi bildiğini söylüyor. Allah bilmeden deyip de kendi kendinden çelişir mi? Bir külli şeyini alim diyen kendine. O zaman Kur'an'da çelişki var demiş oluyorsun. Oradaki mana ne? E oradaki mana şu. Olacağını bildiği şeyi olmuş olarak bilmeden seni göndermez bir tarafa. Bak olacağını bildiği şeyi olmuş olarak bilmeden. Peki şimdi demin anlattığım misalde anladın mı? Neydi o? Ahmet'in geleceğini. Geceden beri biliyorsun ama güneş doğarken geldiği zaman da gelmiş olarak biliyorsun. Ahmet'in geleceğine dair malumatın varsa geceden bunu gelecek diye biliyorsun. Mevcut olacak benim yanımda hazır olacak diye biliyorsun biliyorsun ama olacak diye biliyorsun. Geldi olmuş diye biliyorsun. Mevla da buyuruyor ki ben ezelden beri her şeyi bilirim. Şimdi Allah'ın ilmi yenilenmez. Ne gibi? Senin geceden beri bildiğin bir şey sabah güneş doğarken meydana gelip tahakkuk edince sana yeni bir ilim gelmiyor. Çünkü geceden de biliyordun o işin olacağını. İlmin yenilenmiyor. Ama mevcut olacak diye bildiğin nokta mevcut olmuş diye artık bu kesinleşmiş diye şekli değişiyor. Taalluku değişiyor. ilgisi değişiyor. mütalakı değişiyor. Dolayısıyla Allah'ın bunu anladın mı sen kendinde? Anladın. Ben anladım mı kendimde? Sabah güneş doğarken olacak diye bildiğim bir şey. Güneş doğunca da olunca mevcut olacak diye bildiğim bir şey. Mevcut olmuş diye biliyorum. Yeni bir ilim gelmiş oluyor bana? Gelmiş olmuyor. Çünkü geceden biliyorum. Allah da ta zaman mefhumu yokken, mef mekan mefhumu yokken geriye doğru ne kadar gidersen git. Sonsuz geriye gitsen. Hiç başlangıcı yokken. Ezelde Her şeyi biliyor mu? Biliyor. Ne olarak? Vakti geldiğinde şu vakitte mevcut olacak diye biliyor. O vakit geldiğinde olduğu zaman ne olarak biliyor? Mevcut oldu diye biliyor. O zaman Allah'ın ezelden her şeyi bilmesinde anlamayacak bir şey kaldı mı? Bu kadar ee, efendim şey. Şimdi bundan dolayı bak şurada. Allah'ın ilmini de böyle anlamak lazım efendim. Allahü Teala her şey efendim olacak diye Allahü Teala her şeyi biliyor çünkü ezelde alimdir. Ezelde her şeyi bildiği için şu anda da ne olmuş onu olmuş biliyor. Ne olacak onu olacak biliyor. Ne olmayacak onu olmayacak biliyor. Anladın mı? Böyle. Yoksa efendim oldu biliyor. Olacak mı olacak bilmiyor. Kimle evleneceğim ne bilsin. E bu şirktir. Bu şirktir. Hiç ezeldeki ilmi kabul etmeyen Müslüman olamaz. Çünkü her şeyi ezelde bilmediği zaman senin benim gibi Allah'ta... Fikir değiştirir. Haşa. ilim değiştirir. Yenilge mahal. Haşa zatı sıfatı hudüse, intikale, hulüle, teceddüde asla mahal olamaz zatı ve sıfatları. Ondan sonra ne olacak? Böyle düşünüyordu. Sonra fikir değiştirdi. Bunlar, şianın itikadında da var. Mutezilerin itikadında da var. Rafiziler Şianın. Onu diyor. Ce, cehmiye. Cehmiye. Safvanın itikadında. İmam Zebidi, Murtaza Zebidi diyor. Ve rafiza. Rafiziler de böyle diyor. Allah'ın ilmi. Şianın da itikadi yönü. Bu yönden de sakat. Sahabe, vabe, Kur'an'ın şey, onda da ayrı. Allah'ın sıfatında da rafiziye'nin ve cehmiye'nin itikadında Allah her şeyi yeni, beda deniyor buna, beda. Yani yeni bir fikir geliştirmek, yani bir şey zuhur ediyor. Bir, e, o zuhur eden olaylara göre, gelişen olaylara göre allah Teala da fikrini değiştiriyormuş haşa falan. E, o zaman e, yarattığı kullarından ne farkı kaldı? Haşa ve kella. O ezelden bilmese, ondan sonra e, ezelden bilmeyen, evvelden bilmeyen Ona göre tedbirini alamaz. Tabii ki tedbirini alamaz. Ondan sonra yanılır. Bildiği boşa çıkar. Ondan sonra başka bir olay gelişir. Vay bu benim düşmanmış bilmem ne. Ben bunu iyilik yapacaktım keseyim falan. E bu bizim iş yaptığımız işler. Bu bize mahsus işler. Allah'ta bunlar olur mu? Zatında sıfatlarında aşağı, Bunlar e, mevzu bahis olabilir mi? Onun için e, efendim mevzu bundan ibarettir. Bir de ne diyoruz? Mesela Allah-u Teala'nın ilmi ezelidir, Allah-u Teala alimdir, alimdir, ilim sıfatı var. Bunlar hep tevkifidir. En baştan böyle söyledim. Onun için mesela El-Hüsnet-üleması Allah'a akıl denmez. Akıl, akıllı denmez. Çünkü neden? Akıllı, anlayışlı demek. Çok anlayışlı her şeyi anlıyor falan. Haşa. Çünkü neden? Orada noksanlık sıfatı var. Yani işte akıl kimseler görmüyor musun? Akiller, makiller işte. Öyle akıl olur mu ya? Allah-u Teala. Ondan sonra dari denmez. Dari, Dari ise dirayetten geliyor. Türkçe'de dirayet kullanılıyor. Dirayet, yani bir, bir, o da bir nevi anladı manasına geliyor. Ondan sonra, arif denmez. Bak, arif insana dersen çok medih sıfatıdır. Medih yani e, arifi billah, evliya efendi hazretleri arifi billah, arifi billah denir çünkü o efendiye denir. Allah'a tanıyan, arif tanıyan demek. Bunlar e, denir. Ama e, bunlar İlim kelimesinin manasından kasır ve nakıstır. Çünkü bunların hepsinde bir bilmemekten sonra bir sebeplere sarılarak bir çaba sarf edilerek bir gayretle anlamak akıl akleden akletmek için kafayı yormuştur yani. Arif Allah'ı tanıyan tanımak için. Ne çileler, ne riyazatlar, ne usuller, tasavvuflar, seyrüsülükler yapıyor da Allah'ı tanıyor. Arasında doğan arif olmuyor yani. E demek ki bunlar bir gayret ve çabayla kesbedilen meziyetlerdir, hünerlerdir. Ama sen şimdi insan için e, üstün sıfat olabilir. Ama Allah için Celle Celaluhu noksan sıfat olur. Akıl, dirayet, irfan, marifet, arif sıfatlar ve isimler kullanılamaz. Onun için kendi kafamıza göre... işte. İşte Allah baba diyenler de haşa, adam met edeyim zannediyor şirke düşüyor. Halbuki babalık sıfatı insanlarda iyi bir şey baba adam falan. Değil mi şimdi? Allah gökte diyor haşa falan. O zaman işte yani met ediyorum zannediyor ya yukarıda Allah var falan haşa. Orada neyi kastediyor o? Yani Allah her şeyi görüyor şahit üstten aşağı murakabe ediyor falan haşa. Ama şimdi Allah üstten aşağı böyle bir şey yok. Allah'ta cihet yok mekan yok falan. Yani laflar. E, medih gibi görünebilir ama Allah hakkında e, zem sıfatı olur hatta şirk olur yani al, kafir olur adam yani Allah baba derken e, yani bu baba ne demek yani ya bütün Kur'an böyle le lemelit ve lemelide doğmadı diyor babası diyor Allah bile onu söylüyor baba desen kafir oluyor. Onun için öyle e, bu şeylerde e, kendi kafamıza göre Allah'a sıfat isnat edemeyiz. Dersin başında bunu anlattım. Efendim isim e, ihtisas edemeyiz. Kur'an ve sünnette ne buyurursa çünkü sen o manaları idrak edemezsin. O isim ve sıfat konulmuşsa Mevla'ya tamam. Ama bazı müşterekler oluyor yani şimdi Allah'a da cebbar diyorsun, adama da cebbar diyorsun. E Allah-u Teala el cebbardır tabi. Oradaki cebbar ayrıdır yani. Orada Allah'ın medih sıfatıdır. iradesi yönünde istediğini zorla da olsa yaptırma gücüne sahip anlamına gelir. Ama kullardaki cebbar zorba adam, zalim bir menümanısına gelir. Burada bazı benzerlikler eğer Allah'ın sıfatlarında el cebbar varsa o medih sıfatıdır. Ama sen zalime cebbar diyorsan bu senin lügat hatasından, senin yanlışındır yani. Sen kullanım hatası yapıyorsun. Kullanım hatası yapıyorsun. Ancak isimler olarak kulları Abdül cebbar dersin, Abdül Kahhar dersin. E, tabii ki o Allah'ın kulu olmamasına bunlar caizdir yani. Burada bir şey geçti, onu da o arada demiş olalım. Karıncanın ayak izi derken orada burada tefsir dedi ki e, hadis-i şerifi söyledi. Ahvam debi bin nemli. Ahmet bin Hanbel'de de geçiyor. Şirk sizin içinizde e, karıncanın ayak sesinden daha gizli gezer. İşte e, o hadis-i şeriften dolayı yani orada da dedi ya karıncanın karanlık gecede siyah kayan üzerinde siyah karıncanın hareketlerini bilir. Hadi şerefinde. İşte 13'ün e, riya ve gösteriş gizli şirktir. Gizli şirkte sizin içinizde efendim ne diyor? Yani sen adamın kalbinde şirk girer. Yani kafir olan anlamında değil ama gizli şirk bu ana yani büyük kebair günah, riya gösteriş falan. Bu karıncanın ayak sesinden daha gizli gezer. Yani hiç anlamazsın. Halbuki gösteriş yapmışsın, e, şirke girmişsin yani. Hiç anlama anlamayacağın dolaplar döner iç, iç aleminde Bunu söyledi. Dediler ya Resulallah karıncanın ayak sesinden daha da gizli bir şeyden biz nasıl asgar <gülüyor> Küçük şirkten sakının buyurdu. E sonra buyurdu ki e, En korktuğum sizin namınıza gizli şirktir. Gizli şirktir. Karıncanın ayak sesinden daha gizli gezer. E de, ya Resulallah karıncanın ayak sesini kulağımızı da yasak duyamıyoruz. Bunu nasıl gizliden sakınacağız? Bize, yani gücümüz yetmeyecek bir şey mi? Teklif ediyorsun çünkü gücün nasıl yetecek bu kadar gizli bir şeyden sakınma alameti mi belirtisi yok. O zaman buyurdu ki yani ben size bir dua öğreteyim. Ela dülüküm işte alamayız bu şirke صغيرة ve kibiro hafiyevu alanet yok. Şirkin gizlisini açığını küçüğünü büyüğünü giderecek bir şey size öğreteyim mi? Bu hadis şerifi almış burada İmam Zerruk Hazretleri bu karıncanın sesinin gizliliğinden çıkararak. Dersin arasında akışı bozmayayım diye o konuya girmedim. Çünkü itikadi konular akışı bozmaya gelmez diye. onu sona bıraktım yani kitapta şerhte ders takip ediyorum ya. İhtinamül Fevaid kitabın adı. Fişerhe Kavaidil Akaid. Kavaidül Akaid İmam Hazretleri'nin kitabı ya onun şerrinde meşhur İmam Zerruk Şazeli Meşahı'ndan Zerrukiye Tarikatı'nın müessisi.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 Sabah akşam bir kere okunsa çok iyi olur. Ama diğer alimler demişler ki sabah akşam hadiste kaydı olmadığından günde bir kere de okusa kurtarır. Bazı rivayetlerinde yani üç kere diyor. Hadis-i Şerif'in kaydı daha çok. Ama Ahmed İbni Hanbel'in rivayetinde üç kaydı bile yok. Yani insan günde bir kere bile okusa, günde bir kere bile okusa, yani söyleyeyim sana üç, beş saniye yarım dakika falan tutmaz. Yani bir satır Bir kere okunursa bir satır. Kaç saniyede okunur ya? Allah'ın yaudü bike enüşrike bike şeyin ve en alem ve estağfurke lima le alem. Yani. Tabii biz tabii sabah akşam okusak da, üç kere okusak da, bunu diyor, söyleyin, günde bir kere manasındaki düşünmek çok iyi olur. Asla şirkin büyü de nasip olmayacak. İnşallah bundan sonra da ölene kadar dinden çıkmayacağız demektir. O garantisi var. Bir de riya gibi gizli şirklerin de kalpte amelleri bozması tehlikesi olmayacak. Garanti veriyor. Bak karıncanın ayak sesinden daha gizli bir şeye teminat veriyor ki bunu bir kere okuyana nasip olmayacaktır ya. En büyük tehlike riya zaten. Bütün amellerimiz sonunda batırıp gidiyoruz. Birilerine yararlanalım. Burada çok güzel ilim var. Esker kitabın ikinci cildinde efendim hadis-i şerifin tam sayfası Ebu Bekir radıyallahu anh anlatıyor. Küçük büyük her türlü ışıktan sakınmak için okunacak sığınma duası. 8. faslın başında da 461'in son satırları başlık. 461. 62'de hadis-i şerifin metni ve manası Ebu Yala'da var. Ahmet Nambel'de var. Hafız Müziri, Tergübüter Tergüb İbn-i Sünni, Bukhari'nin Edebül Müfret kitabında var. Hadis-i şerifin kaynakları burada çok. Burada en mühim şu mesele var buna dikkat edin. Vakit belirtilmemiş. Tamam. İmam Kazvini sabah akşam devam edesin demiş. Ben onun için ikinci cilt sabah akşam cildinde yazdım. E, günde bir kere de yeter. Yalnız şurası çok önemli. elfaz küfür ile ilgili meseleler üç türlüdür. Burayı mutlaka okuyun kardeşim. Yani ben bunun hakkında kitap da yazacağım. elfaz küfür kitabım kaynaklarım hazır. Fakat vakit bulamıyorum. Ama burada bu ilim geçtiği için hiç olmazsa ölürüz kalırız. Bir ön bilgi yazmışım yani. Bunlar bu kadar ilim yazmışım gece gündüz senelerce yani yazık yani oluyor ilimlerimize. Bak bu 463. Elfazı küfür insanı kafir edecek sözler üç türlüdür. Bunu ben şimdi burada okuma vaktim de yok. Dersinde şey vakti çok geçti benim de dersim var. 13'ün lütfen Allah rızası için ilimlerden istifade edin kardeşim bak. İnsanı kafir eden meselelerle ilgili zühafızlarla sözlerle ilgili mesele üç türlüdür. A B C. Dil alışkanlığı hükmünce olanlar varsa, ağzından kaçarsa, kasıtsız söylerse, ne olur, ne olmaz bütün bunları beyan ediyor. Anladın mı? 13'ün bu üç meseleyi e, 463, 464 463 ikinci cilt, eskar ikinci cilt çıktı. Mübarek adam. Sizin dünyanız ahiret düşünün. Ne kadar önemli bir mesele çıktı. Ama nerede? Kafasın kitabında olan. 463, 464'te. Üç maddede Elfaz-ı Küfür'ü E, özetlemiş. Bunu bakasın. Ondan sonra da Zeynuddin Hafi Hazretleri. Efendim tamam mı? E, onun şerh eden e, evradı ı zeyniyesi ise işte, Kutbuddin İzniki. İznikte yatıyor kabri şerifi. Evliya Allah'ın reislerindendir. Kutbuddin İzniki burada evradı ı zeyniyeslerinde bu duanın ehemmiyetini beyan ediyor. Yani bu dua ne kadar önemli? Şirkin gizlisi, açığı. Bu duada hepsinden Allah'a sığınılıyor. Hiya, ibadetleri kendinden bilmek. ben yaptım benim. Hepsi gizli şirk. Diyor ki insan kendinden işte övgüyle bahsetmek, he e efendim hediye beklemek, yanında bulunup görmelerinden sevinmek. Bunlar hepsi riya ve gizli şirkin türleri ya. Hepimizde de bolca mevcut yani. Ne yapacağız yani burada? Onun için diyor her Müslüman Kutbuddin İznikli evliyanın reisi bak. Sabah akşam bu duayı okumayı terk etmemesi gerekir. Zira bu duanın şirkin her türlüsüne düşmekten insanı kurtaracağını Resulullah sellem vaat etmiş. Allah'ın Resulü'nün sözü boşa çıkar mı ya? Vaat etmiş, vaat sahih kaynak. Söz veriyorum sana diyor ya. Bu duayı bir kere oku diyor ya. Bir satır değil ya. Vaat etmiş diyor. Ey mürit Allah yolcusu diyor. Tarikata girmişsin zikir yapıyorsun Ey mürit! Haberin var mı diyor. Sakın sen bu duayla meşgul olmaktan gaflet etme. Zira müfessirler, muhattisler ve fukaha hazaratı bütün ulema ittifak ile bu duayı çok malbüt saymışlar. hassasını eserlerinde yazmışlardı diyor. Kutburtdun izni ki tenvirul evrâd-i zeyniye. Süleyman Ektubanası rakam 613. Varakno 1104 b. Matbu olmayan, piyasada olmayan, baskısı olmayan yazma eserden top buraya getiriyorum sana, bu ilmi koyuyorum sana. Mübarek adam sana. Ayakta uyuma, gaflet etme ey mürit diyor. Allah'a bulacağım derken cehennem dibini boylarsın diyor. Şirk yaparsın, riya yaparsın diyor. Zikir çekiyorum diye de hava atarsın diyor. Bu sözde başka bir hadiste bu müjde yok diyor. Bundan kurtulman sadece bu duaya bağlanmış diyor. Başka bir şey yok diyor bu dua diyor. Misli yok diyor. Resulullah buna bağlamış bunu. Söz vermiştir. diyor. Resulullah nasıl söz verecek bunu Allah vermeden? Allah'tan vahiy gelmeden. Resulullah nasıl diyecek ki şirki gideri bu? gizdesini açını küçüğü buyurun. Bunun ayetten ne farkı var? Bir tek namazda okunması, kıraat yerine geçtirmesi farkı var. Hadis Ahmet İbni Anbel, Bukhari'ye de dünyada kaynağı var daha. Hadis vahiy olduğuna göre yani. Resulullah nasıl söz verecek? Sana ben teminat veriyorum diyor. Bunu günde bir kere güldü de riyam ya. şirk hiççe kalmayacak diyor. Bu kolay bir şey mi? İnsanın kalp hastalıkları geçer mi? Ameliyatsız, sitensiz, işte o zaman böyle dua okumadan da öyle beklerim kendi kendime. Ben şirkten kurtulurum. Kurtulamazsın. Hoca allah Teala cümlemizi şirkin hafizinden celisinden, sahirinden, kebirinden halas eylesin. allah Teala'nın ilim sıfatıyla ilgili itikadımızı tahsiye eylesin. En mükemmel seviyede Rabbimizin isimlerinin, sıfatlarını, yüce zatına, zatının külhünü bilemeyiz. Ondan aciziz ama isimleriyle sıfatlarıyla zatını tanımayı bize müyesser eylesin. Çoluk çocuğumuza da nasip eylesin. Bizden gelecek nesillerden bir tane Allah'ın ismini sıfatını bilmeyen cahil gafil fasık. Yaratmasın allah Teala. Bu sohbetleri dinlemeniz hürmetine, dinlemeniz bereketine allah Teala dualarımızı kabul eylesin. Eserini izhar eylesin. Amin ve sallallahu teala Ve mevlana muhammedin ve سلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين